Yeah. A k Kainat, bugün 27 Kasım Perşembe, yıl 2014, ay 11, gün 331, Kasım 20 1436, hicri Sefer 4, 1430, Rumi Kasım 14 Fırtına, Yağmur Günün Tarihi 234 yıl önce bugün 27 Kasım 1780'de Divan Edebiyatı'nın ünlü şairi Fitnat Hanım vefat etti. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi, takvimi. Estimulantas, dobras, cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piraras. Radyo 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madacan, ve Selahattin Çolak'tan olsun ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışta João Bosco ve arkadaşlarından O Stresarla Dosmaras adlı parçayı çaldık. Bu Çibata isyanı diye bilinen bir denizcilik isyanını anlatan bir şarkıydı. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 7 Kasım Rio de Janeiro'nun suları cehir cehir yandığında 1910 yılında Brezilya denizciliğinin isyanı sona erdi. Ayaklanan denizciler uyarı amaçlı top atışlarıyla Rio de Janeiro şehrini tehdit etmişlerdi. Kırbaçlama son bulsun yoksa şehri yerli bir ederiz. Savaş gemilerinin güvertesinde kırbaçlama bir gelenekti. Cezalandırılanların ölmesi ise sık rastlanan bir durum Beş günün sonunda isyan amacına ulaştı ve kırbaçlar denizin dibini boyladı Denizin paryaları alkışlar arasında Rio sokaklarını dolaştı Bir süre sonra ayaklanmanın lideri köle çocuğu ve isyancıların kararıyla Amirallik rütbesine yükselen João Candido tekrar düz denizci oldu Bir süre sonra donanmadan kovuldu ve bir süre sonra tutuklandı ve bir süre sonra tımarhaneye kapatıldı. Bir şarkının dediği gibi rıhtımdaki kaldırım taşlarının üzerinde onun anısına dikilen anıt var. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık evet, Tarihte bugün neler olduğuna da bir iki göz atalım şöyle. 1835'te bugün James Pratt ve John Smith adlı iki kişi Londra'da asılmışlar. İngiltere'de eşcinsellik Şundan son iki kişi bunlar olmuş. 1835'te bugün James Pratt ve John Smith. 1978'de San Francisco'da şehrin belediye başkanı George Moscone ve açıkça gay olan şehrin denetmeni Harvey Milk, daha önceki denetmen Dan White tarafından suikast sonucu öldürülmüşler. Bugün de böyle iki haberimiz vardı size tarihten gelen. Günün haberlerine bakalım şimdi. İlginç gelişmeler, cesaret örnekleri dünyanın dört bir tarafından da görülmeye devam ediyor. E, günün belki de en ilginç tarafı haberlerinden biri e, aktivist düşünür muhalif ve dil bilimci Noam Chomsky'nin Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde hapis hayatı geçiren Wikileaks kurucusu Julian Assange'i ziyaret etmesi. Evet, Julian Assange uzun zamandır gazetelerde görünmüyordu ama görünen o ki e, her zamankinden daha karizmatik duruyor. Chomsky ile beraber balkona çıkmışlar. Ekvador Büyükelçiliği'nin bayrağı var hemen yan taraflarında. Yanlarında ve ardından e, kol kola Etrafa bakıyorlar. Şimdi bu çok önemli. Göründüğünden evet. daha önemli bir şey. Çünkü balkona çıkması yasak Julian Assange. Tutuklanma sebebi. Tutuklanma sebebi sayıyor e, Britanya bunu. Çünkü e, büyük Büyükelçilik Binası biraz eski bir bina. Bahçesi yok. Hiçbir şey yok. Güneşe çıkamıyor Julian Sence Ve özellikle de sarışın biri olarak, açık tenli biri olarak çok ciddi bir tehlike güneşi görmemesi, e-vitamini ve alamaması açısından filan. E, fakat e, Britanya yüz, bi, yüz binlerce hatta milyonlarca sterlin dökerek bu Julian Assange'in oradan çıkmamasını, kaçmamasını sağlıyor. Hiçbir suçlama yok. Dünyanın en önemli gazetecilerinden biri. Çünkü Wikileaks dünyanın bütün Bilip de ispat edemediği sırları, savaş sırlarını özellikle korkunç suçları açığa çıkaran Wikileaks haber sitesini kuranlardan biri kurucusu iki yıl oldu Londra'daki Ekvador Büyükelçiğinden sığınma istedi. Kendi. Ve verilmedi. Da, daha doğrusu Ekvador verdi ama çıkmasına izin vermiyor. Ekvador'a gidebileceği yolları da İngiltere sınırları içerisinde evet. olduğu için yakalanma durumu var. Kardinal Mintsenti'nin bir zamanlar Macaristan'da kaldığı duruma benzeyen bir durum var. Yani İsveç'te bir suçlama da yok hakkında ama bir cinsel taciz işte bir prezervatif yırtılması filan gibi Çok tuhaf açıklamalarla kendisinin e, anladığım kadarıyla iki ayrı kadınla ilişkisi olmuş ve şikayetçi olmuşlar. Şikayetçi de olmamışlar aslında. İsveç'te bir bu işi kovuşturan birileri var. Ciddi bir sınır dışına edilmesinden sınır dışı edilmesinden korktuğunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Orada da Devlet sırlarını açığa vurmaktan ömür boyu hapse çarptırılabileceği, ömrünü orada geçirebileceğinden çok korkuluyordu. İki yıldır Londra'daki bir Ekvator Büyükelçiliğinde kalıyor Julian Assange. En geçtiğimiz hafta yakalama kararı temiz mahkemesinde onaylanmıştı, Stockholm temiz mahkemesinde İsveç'te. Fakat itirazı reddedildi. İtirazı daha reddedildi. Mı? Daha doğrusu evet. E, fakat e, böyle bir teslim gerçekleşemiyor. Fakat şöyle de bir şey var. İtiraz reddedilmekle beraber yeni bir durum daha oldu. Mahkeme e, bu kararı e, reddetmekle birlikte savcının da bizzat Londra'ya gidip Ekvador Büyükelçiliği'nde neredeyse işte Julian esencin ifadesinin almasını e, almasının uygun olacağını söyledi. İlla getirmek gerekmiyor bunun için dedi. Bu da esencin Yıllardır evet. savunduğu şeydi zaten. Gelsin yok. burada ifademi mi alsınlar? Ben benim saklayacak hiçbir şeyim yok. İngilizlerin diyordum. devlet kanalı olan BBC'nin e, Türkçe sayfasında böyle bir bilgi yok. Onlar için büyük bir diplomatik kriz manasına geldi Tunus'a sahip durumu. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri bastırıyor. Aslında en bastıran aslında, Amerika Birleşik Devletleri. Tabii BBC resmi bir kanal değil aslında. Ee, yani bağımsız olması lazım. TRT gibi. TRT gibi bağımsız, evet. Ama TRT'den çok farklıydı. Taçer zamanına kadar iyiydi bir Ondan sonra biraz zorlanmaya başladı. Ee, şey Fakat Chomsky'ninki de e, kaç yaşında? 1928 doğumlu. 86 yaşında. E, büyük bir cesaretle. Londra pol polisi ikisini birden tutuklayamamış. Balkona çıkmaktan dolayı. Junior hastalığı falan Neden acaba? Bence eğlenceli olurdu. Bence Chomsky'den korkmuşlardır. <gülüyor> ben de öyle tahmin ediyorum. Balkona çıktığı zaman Chomsky'den korkmuşlardır diye düşünüyorum. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en önemli dil bilimcilerinden biri. Belki birincisi ve aynı zamanda da küresel meseleler konusundaki büyük uzma, vakfıyla, vukufuyla diyeyim daha önce de Esen'ci destekleyen demeçler de vermişti. Birisi demokratik hakların korunması için savunulması için böylesine cesurca girişimlerde bulunan bir kişi her türlü e, alkışa layıktır. Yoksa öyle histerik bir şekilde kınamak ve cezalandırmak değil diye onun cezası demişti. Evet. Yani Chomsky'den gerçekten korkmuş olabilirler. Çıkıp televizyona ya da verdiği röportajlarda Amerika Birleşik Devletleri en önde gelen terörist devlettir diyebilecek kadar cesur bir adam. Bu adamın karşısında e, Britanya polisi mi <gülüyor> durabilecek diye de gelebilir akla. Böyle de olmuş ilginç tarihe geçecek bir an bu. Polisleri düşünüyor musun orada? Böyle telsizler, dronlar uçuyor etrafta arılar gibi, gizli böcekler filan mekanik şeyler uçuşturuluyor. Eyvah ne yapacağız şimdi? Chomsky gelmiş, balkona da çıkıyor. Nasıl engelleyeceğiz falan diye. Kraliyet, kraliyetin, kraliçenin polisi zor duruma düşmüştür. Ama ben şey bilmiyordum. Hiç dize bir bahçesi var. Orada bir güneş alabiliyordur Aynen, vesaire. Ya da açık bir alanda oksijen alabiliyordur diye düşündüm ama. Öyle bir durum yokmuş iki senedir. Dün öğrendim bunu da. Çıkamıyor dışarı. Yani. Yani bunu söylemiştik. Gücü, evet unutmuşum. Gökyüzü yok iki senedir. Aynen. Işte. Evet, bir ikinci ilginç kahramanlık olayı da gerçek sıradan insanların kahramanlıklarından bahsediyoruz. Bize tarih kitaplarında da şeyden değil kahramanlıklardan. Kebek'ten geliyor. Kanadalı... ...Kanada'nın en prestijli ödüllerinden birini... ...edebiyat ödüllerinden birini kazanan genç bir adam var... ...Gabriel Nadeau de Bois. Ve 25 bin dolar... ...Kanada doları... şey ...verilmiş kendisine yazdığı bir kitaptan dolayı. Çok aktivist kendisi... Kanada'nın Kebek'in meşhur Akça Ağaç Hareketi diye adlandı Baharı daha doğrusu Maple Spring diye adlandırılan ayaklanmasının önderlerinden de örgütleyicilerinden biriydi 2012'de bu senede Kebek'te gene Kakuna şehrinde bir ayaklanmaya öncülük etmiş TransCanada bu meşhur işte Tarsen diye adlandırılan petrol kumlarının doğuya Energy East diye böyle bir binlerce kilometrelik bir şey üç bin kilometre filan petrol boru hattı döşenmesine karşı çıkıyordu neyse ona ödül vermişler bir Tönir Tet diye 2012'deki öğrenci ayaklanmalarını hedef falan başını dik tut filan gibi bir anlama geliyor anladığım kadarıyla o kitabından dolayı ödül almış ödülü ne yapmış dersin yani kraliçenin polisinden bahsediyorduk. Şimdi 2. Elizabeth'in Kanada'daki temsilcisi Johnston vermiş ödülü. "Aferin, çok iyi bir şeysiniz siz." diye. "İyi bir iş yaptınız, güzel bir kitap yazdınız." diye. Olduğu gibi ödülü bu Trans Kanada ile mücadele eden, Petrol burat ile mücadele eden örgütlere vermiş leri bütün ödü 25 bin dolar daha ilginci şu <gülüyor> ödü şey diyedi anlat bir grup bir gruba vermiş kulpa şeyu yani bizim bahçemizden akmasın sizin petrolleriniz geçip gitmesin diye oraya vermiş ve verir vermez internet üzerinde bir toparlama olmuş 326 bin dolara çıkmış Bu gruba verilen destekler. Yani kendi ödülünü 25 milyon veriyorlar. Ben de biraz şaşırdım diyor. Genç bir olan çocuğu. E, yani Dubois e, du, şöyle yazmış. Montreal'de, Le Duvoir gazetesinde. Quebec'te First Nations diye adlandırılan birinci e, uluslar Kızılderili kabileleriyle ...beraber kendi topraklarının egemenliğini kimseye bırakmamalıdır. Kebek'te dayanışma halinde olmalıdır diyor. Çok ilginç bir haber de bu. Evet, bende de bir kahramanlık haberi var ama biraz amuda kalkıp okumak lazım bu haberi. Hatırlarsınız geçtiğimiz senenin e, Haziran ayında... E, ...o zamanki Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...yaptığı açıklamasında Gezi Parkı için eylem yapanlara müdahale eden polislere sahip çıkıyordu ve polisimiz demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır diyordu televizyonların karşısında. Daha doğrusu televizyonda. Biz de karşısında izliyorduk ne diyor acaba diye. Bir diğer taraftan da işte bu Çevik Kuvvet Şube Müdürlerinden Gezi Parkı olaylarında görev yapan Çevik Kuvvet mensuplarına Çanakkale destanından sonra ikinci destanı sizler yazıyorsunuz. Mesajları gönderildiği iddia ediliyordu. Bu gibi durumlar vardı. O kahramanlardan birinden bahsedeceğim şimdi. O kahramanlardan biri yani demokrasi testinden başarıyla geçtiği söylenen kahramanlardan biri. Mevlüt Saldoğan Ali İsmail Korkmaz davasında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan e, Mevlüt Saldoğan e, konuşmuş mahkemede. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı gezi parkı darbedir diyor. Ben bu, bu eğer bu darbe ise ben darbenin bastırılmasına görev aldım, beratimi talep ediyorum diye ifade veriyor. Evet, Ardından yani. avukatı Ali konuşuyor. Kafasını darbeye engellemek için tekmeledi. Evet. Yani. Evet. evet. Ardından bir... avukatı konuşuyor. Diyor ki, müvekkilim kendisine verilen talimatı yerine getirmiştir. Hani bu kahramanlık tesadüfü da bir talimatla yapılıyor tabii ki. Eskişehir Emniyet Müdürü, valisi, İçişleri Bakanı ve Başbakanı'nın da davada ifadeleri alınması lazımdır diyor avukat da. Mahkeme 3 polisin tutukluluk haline devam e, kararı vermiş. E, dün de görüldü Ali İsmail Korkmaz davası. İşte kahramanları da bu şekilde konuşmuşlar. Evet şimdi bir de kahramanlık demişken Erdoğan her gün olduğu gibi senede 365 gün... En az bir kere konuşuyor. Başbakan kendi öyleydi. Cumhurbaşkanı kendi de dün de konuşmuş ve Ali İsmail davasında polis ve esnaflar yargılanırken yaptığı konuşmada esnaf gerektiğinde polis gerektiğinde asker kahramandır demiş. Alperendir demiş. Öyle mi? Evet. Esnaf ve sanatkar gerektiğinde askerdir, alperendir. Gerektiğinde asayişi tesis eden polistir. Gerektiğinde adaleti sağlayan hakimdir, hakemdir demiş. Silah da verilsin. Polis. Stop. Hayır. Gerektiğinde asayişi tesis eden polis. Gerektiğinde adaleti sağlayan hakimdir. Hakemdir diyor. Polis de hakimdir. hakimdir. Tamam. Evet, tamam, hakim. evet, evet evet, haklısınız. Tekrar edeyim o zaman. Ben. Gerektiğinde asayişi tesis eden polis. Gerektiğinde adaleti sağlayan hakimdir. hakimdir Ve hakemdir demiş. Esnaf ve sanatkarlar da gerektiğinde askerdir ve alperendir. O zaman... Esnaf ve sanatkarlar gerektiğinde polis olabilirken aynı zamanda hakim olabiliyor mu? Bu döngün nereye kadar devam ediyor? Bu, evet, asker miydi mesela bu. elinde Palalı'sı ile beraber Taksim İstiklis şehirdinde orada Gezi Parkı'nın orada ortaya çıkan e, Palalı Sabri Bey? Bir asker olarak mı? Son derece mi? tehlikeli. Bunlar yani tamamen e, 1930'lar Almanya'sında ve İtalya'sında Faşizmin, nazizmin ve faşizmin yükselişi sırasındaki halk hatiplerinin konuşmaları da tamamen böyle. Bu nitelikteydi Hitler ve Mussolini'nin çok endişe verici açıklamalar. Yani 1920'li yıllarda Yılmaz Murat Bilican da T24'te yazmış. Almanya'da Nazi Partisi'nin kurulup yükselmeye geçtiği dönemde sokaklarında Sokaklarda kollarında gamalı haçlar, genellikle gruplar halinde dolaşıp hareket eden gençler görülmeye başlanır. Bir çığ gibi büyüyen bu gruplara, özellikle toplumun orta ve alt sınıfından insanlar, esnaf grupları ve işsiz gençler katılır. Ortak özellikleri diyor, Almanya'nın geçmiş günlerini yüceltip yaşanan ekonomik sıkıntılar konusunda Yahudileri işçi hareketlerini, sendikaları, komünistleri suçlamak, bir de gamalı haç taşımak. Bu gruplar ileriki yıllarda nazilerin S.A. SA Sturmabteilung olarak bilinen hücum kıtalarını oluştururlar. Esnaf kesimi varlıklı, fırıncı, kasap, berber, bakkal, tesisatçı. Güler yüzlü Alman esnafı mesailerini bitirince sokağa çıkar, üstlerine giydikleri gömleklerinin renginden dolayı kahverengi gömlekliler diye anılan bu hücum kıtaları önlerine geleni dümdüz etmekle nam salarlar Ortada topladıkları kitapları yakarak ısınırlar otodafe deniyor evet yasa filan tanımazlar kendilerinden olmayan herkese şiddet uygularlar sorguya çekerler işkence uygularlar etraflarına büyük korku salarlar kimlere yaparlar peki bunları nazileri desteklemeyi naz nazilere katılmayı reddedenlere liberallere demokratlara sendikacılara komünistlere yahudilere Paramiliter güçler Hitler iktidara geldikten sonra her türlü muhalefeti sindirmek için ve Yahudilerin tasfiyesi için daha büyük bir güç olarak eylemlerine devam ederler. Öyle ki esalar 34'te Hitler tarafından tehlikeli görülüp tasfiye edilir diyor. İşte o, böyle. Tekrar dedim ben hatırlatayım Erdoğan ne demişti? Esnaf ve sanatkarlar gerektiğinde askerdir, alperendir. Gerektiğinde asayişi tesis eden polis de; gerektiğinde adaleti sağlayan hakimdir. Hakemdir demiş. Bu sözlerin üzerine Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de Erdoğan hakkında azmettirici olarak suç duyurusunda bulunmuş. Daha doğrusu bu sözlerden önce de bulunmuştu. Ee, ağabey Gürkan Korkmaz duruşmanın olduğu gün esnaf sanıkları esnaf sanıkların da aralarında bulunduğu davayı yönlendirmeye çalıştı diye konuşmuş Cumhurbaşkanı için. Evet biraz daha o zaman ayrıntısına da girelim. Esnaf ve e, sanatkarlar dördüncü esnaf ve sanatkarlar şurasında konuşmuş. Bizde esnaf ve sanatkar demek ticaret yapan alan satan sırf ekonomik faaliyette bulunan insan demek değildir. Bizim medeniyetimizde diyor. Hangi medeniyet bu? Alperenlerin medeniyeti olsa gerek. Milli Alperen ve medeniyet mi? ruhumuzda esnaf ve sanatkar gerektiğinde askerdir. Alperen'dir işte. Gerektiğinde vatanını savunan şehittir, gazidir, kahramandır. Gerektiğinde asayişi tesis eden polistir. Gerektiğinde adaleti sağlayan hakimdir, hakemdir gerektiğinde de şefkatli kardeştir taksici deyip şoför deyip geçemezsiniz o mahallenin eminidir abidir mahallenin bekçisidir bakkal deyip kasap deyip manav terzi deyip geçemezsiniz bakkal manav kasap terzi kaldı sanki şeylerden alışveriş merkezlerinden küçük esnafın durumundan biz ne kadar bahsettik burada hala konuşulan şey bunlar ya da sadece Türkiye'nin bazı bir kesimlerinde var İstanbul'da yok bunlar biz göremiyoruz sokaklarda Manav terzi deyip geçemezsiniz. O mahallenin adeta ruhudur. Sokağımızın, semtimizin vicdanıdır. Esnafı çıkartıp aldığınızda Türkiye tarihinden geriye hiçbir şey kalmaz demiş. Ve bunu tam da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin yargılandığı duruşmanın yapıldığı günde söylüyor. Kimin güvenliği için bilinmez davanın Eskişehir'de değil, Kayseri'de yapılan beşinci duruşmasının olduğu gün söylüyor diyor. Fırında kullandıkları odunla, daha doğrusu atışa attıkları odunla insan dövdü bu esnaflar. Esnaf olarak söyledi, söylediği kişiler. Evet. O Gezi Parkı iddianemesinde geçen kişiler, fırında kullandıkları odunlarla yoldan geçen insanlara saldırdılar sivil polislerle beraber. Evet yazıyı da şöyle bitirmiş Yılmaz Murat Birican. Cumhurbaşkanı diyor ki benim esnafım sadece ticaret yapmaz. EE başka ne yapar? Gerektiğinde asayişi tesis eden polistir. Gerektiğinde adaleti sağlayan hakimdir, hakemdir. O zaman esnafımıza düşen görev belli. Sopalarınızı hazırlayın. Kimin için? Palalarınızı hazırlayın aynı zamanda. Yarın sokağınızda, mahallenizde iktidarı eleştiren, şikayet eden, hak isteyen, bunun için sokağa çıkan, gösteri yapan herkes için. Onlar ki huzuru bozuyorlar bakmayın gözünün yaşına girişin ölümüne verin sizler ki mahallenizin polisi hakimi hakemisiniz her biriniz birer alperensiniz bunu sizden iyi kim yapabilir demiş Evet. önemli bir konu doğrusu yani bizim en azından burada açık gazeteyi yapanlar olarak bizim kahramanlık anlayışımız şeyinkiyle tam uyuşmuyor Cumhurbaşkanı, daha önceki başbakan şimdi Cumhurbaşkanı olan adamla uyuşmuyor. Daha çok bizim kahramanlık anlayışımız, işte okullarda asla okutulmayan bir tarihin derinliklerinde e, ki, nazi, es şeylerine, birliklerine kahraman diyen bir anlayışla değil. Noam Chomsky ile ...Julian Essence'le ve Gabriel Nadeau Dubois adlı genç yazar evet. ve aktivistle. Esnaftan o kadar fazla bahsediliyor. Bu konuşmanın son bir kısmına daha değinmek gerekiyor. Çünkü kendisi adaletle arıyormuş ee, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Ee, madem esnaftan bu kadar bahsediliyor, bizim de içinde bulunduğumuz yerdeki, tophanedeki ve Karaköy civarındaki esnafların da muzdarip olacağı ve muzdarip olmaktan korktukları bir proje var. Galataport projesi. Şu andaki Karaköy'ün halini görseniz oradaki esnafların kiralarının ne kadar yükseldiğini ya da yükseltirmeye çalıştığını, başka yere taşınmak zorunda kalanları, oradaki e, mülk sahiplerinin nasıl e, durumlarla karşı karşıya kaldığını ya da nasıl durumlara karşı baskı yaptığını görseniz gerçekten durumu anlarsınız. Sebep olarak da Galataport ihalesi gösteriliyor. Bu konu hakkında da konuşmuş e, Tayyip Erdoğan. Esnafı doğrudan etkileyecek olan bu projeyle alakalı. Cumhurbaşkanı'nın e, ihaleti vataniye diye bir suçu var. Peki yargıcın nesi var? O neyle yargılanacak? Adalet arıyorum, adalet diyor. Öyle bir yargı düşünün ki ihalesi iki, buçuk, iki yıl önce bitmiş bir Galataport olayını yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Ve yani vatana ihanet ettiklerini söylüyor bana, hakimlerin. Devam edeyim. İş bitmiş adam ödemesine başlamış. Uluslararası projeler üretiyor. Bu işin inşaatı başlayacak. Bu nasıl bir vatanseverliktir? Bu nasıl bir milliyetperverliktir demiş. Cumhurbaşkanının ihaneti vataniye diye bir suçu var. Peki yargıcın nesi var? O neyle yargılanacak diye sormuş. Biz ülkeyi nasıl uçuracağız bunu düşünüyoruz. Ülkeyi nasıl uçuracaklarını düşünüyorlarmış. Bunu konuşuyoruz. Beyler yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Bu meseleyi çözmemiz lazım. Belli bir nazarla olaylara bakamazsınız. Hakikat gözlüğüyle bakmaya mecbursunuz. Onun için adalet arıyorum. Adalet demiş. Evet her şeyin tepetaklak olduğu bir durum. Yani Erdoğan'ın sözlerine bu esnafa vur emri anlamına gelecek sözlerine de tepki gösteren Sezgin Tanrı da Cumhuriyet Halk Partili Başkan Yardımcısı. Gezi'de gençlerin ölümüyle sonuçlanan olaylarda polise emri ben verdim diyen Erdoğan şimdi de esnafa görev veriyor. Ali İsmail Korkmaz cinayetinin teşvikçisi olan Erdoğan bundan sonra yaşanacak olayların da sorumlusudur diye. Tarihe bir not düşmüş, önemli. Şimdi kafalara şöyle bir soru işareti gelebilir, daha soru gelebilir. Ee, geçtiğimiz cumhurbaşkanlarına baktığınız zaman, Abdullah Gül'e, Süleyman Demireli, Ahmet Necdet Sezer'e böyle konularda fazla konuşuyorlar mıydı? Ya da bu konulara dair bir basın açıklaması ya da herhangi bir açıklama yapıyorlar mıydı? Sanmıyorum, ben hatırlamıyorum. Ama e, Cumhurbaşkanı, e, şu andaki mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış neden böyle olduğunu. Neden bu konularla alakalı oldukça, daha doğrusu neredeyse her konuyla alakalı... Konuştuğunu, ki bunun içerisinde tarih de var. Amerika Birleşik de Devletleri'nin... Tarih de var, jinekoloji evet, var. E, aynı şekilde feministlerin anne olamayacağına dair, kadın erkek eşitliğinin de fıtrata ay aykırı olduğuna dair açıklamalar da var. Demiş ki Erdoğan, koşan koşturan terleyen bir cumhurbaşkanı istiyor, böyle bir cumhurbaşkanı olmanın gayretine veriyorum demiş. Kim istiyor bunu? Galiba seçmenleri terleyen değil mi? Terliyor. Ama jacuzzi var. Buhar banyolarıyla ter attırabilecek. E, tabii ki. O kadar terledikten sonra bir buhar banyosuna girmek, girmemek olur mu? Olmaz tabii. Birazdan ara vereceğiz. Biraz aradan sonra da bu şeye baş... yolsuzluk yasağı geldi malum. Yolsuzluk operasyonuyla Erdoğan Bayraktar ifade vermiş yolsuzluk komisyonunda yayın yasağı getirilen sorgusunda sorulan 60 sorudan kaçına cevap vermiş? Sıfırına hiç cevap vermemiş. Yasağın ifade özgürlüğüne darbe olduğunu söylüyorlar. Hem komisyonun Cumhuriyet Halk Partili üyesi Rıza Türmen ve komisyon başkanı Adalet ve Kalkınma Partili hakkı köylünün talebiyle getirilmiş yayın yasa ama büyük bir isyan var. Ondan bahsedeceğiz. Pek çok sayıda gazete Ee, ve televizyon kanalından bazıları da bu konuda yasa, yasağın karartmanın uygun olmadığını, medyanın direndiğinin haberlerini de vereceğiz. Evet, son bir ekleme yapayım daha doğrusu Twitter'dan atılmış bir e, tweet bu hatırlatma bu çok başarılı bir tespit. Dün de konuşuyorduk. Bu golf tesisleri, toplu konut projeleri, 100 kilometre ve altta demiryolu projeleri, beyaz eşya boyama tesisleri vesaire, tuz çıkartılması gibi durumlarda çet. Chat raporundan muaf tutulmaları evet, gibi durum de kaldırdılar. Var. İşte esnafı zeyen Cumhurbaşkanı aynı zamanda bunun içine alışveriş merkezlerinde koymuştu. Bunu da hatırlatın. Alışveriş merkezleri de muaf olacak. Muaf olacak. Peki bir ara verdik. Açık gazete. Evet, açık radyo açık gazete burası. Biraz önce John Lennon sesinden küçük bir ses bölümünde ne yapacaksanız dünyada her yapacağınız şey mutlaka barış için olmalı. İster okula gidin, orada o barış için çalışın, isterse gitmeyin okula ama gene barış için çalışan diyen John Lennon'ın ünlü bir bestesi var bu da Beatles olarak söyledikleri Happiness is a Warm Gun. Şimdi onu dinleyeceğiz. Bu mutluluk sıcak dumanı tüten bir silahtır anlamına gelen Onu dinleyeceğiz çünkü biraz sonra dünyanın en büyük trajedilerinden küçük bir dünyada büyük bir trajediden bahseden bir haberi okuyacağız. Yani 3 yaşındaki çocuğun annesini silahla öldürmesi haberini annesi de o sırada 1 yaşındaki küçük kardeşin altını değiştiriyormuş silahla vurup öldürmüş. Evet mutluluk dumanı tutan bir silahta. She's not a girl who misses much du -du -du -du -du -du -du. Oh yeah She's well acquainted with the touch of the velvet hand Like a lizard on a window pane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots Lying with his eyes while his hands are busy working over time A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust.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 Happiness is a warm gun Dinlediğimiz parça buydu Amerika Birleşik Devletleri'nde Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde 3 yaşında bir çocuk evde kanepe altında bulduğu silahın tetiğine dokunuvermiş Yüksek kalibreli yarı otomatik silahtan çıkan kurşun o sırada 1 yaşındaki kendi kardeşi bebeği Altını değiştiriyormuş 26 yaşındaki anne Krista Engels'e savet etmiş gözlüklü genç bir kadın fotoğrafı da var. NTV, MSNBC'den aldığımız bir haber. Bu Krista Engels'in Engels mi? Engels mi? İki türlü de yazmışlar. Cesedini işinden dö eve dönen ...kayınvalidesi bulmuş. Baba evde ya da belki de tek kadın. Ne tek. ...kocası da olmayabilir, bilmiyoruz. Ee, polis yetkilileri evde değişik silahların bulunduğunu açıklamış. Bu da harika. Bol bol silah var, koltukların altında falan bulunuyor. Ve şimdi tabii ne olacak, hemen yasaklanacak değil mi ateşli silahlar? Yani bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu da değil. Bir hmm. hafta içerisinde gelen haberlere baktığınız zaman... Konya Beyşehir ilçesinde tüfek imalathanesinde içi boş sanılarak tetiğe dokunan av tüfeğinin ateş alması sonucu bir işçi ağır yaralanıyor. Hafyon e, Karahisar'da duvarda asıl av tüfeğiyle oynayan e, engelli 12 yaşındaki bir çocuk kazayla annesini vuruyor. Baba silahını temizlerken, bu da neredeydi? Kastamonu'da baba silahını temizlerken içinde unuttuğu mermiyle kızını vuruyor. Evde silah bulundurduğunuz zaman bu tip... Olayların oldukça fazla rastlandığı sadece Amerika rastlandığı ülke sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Değil. Orada çok kuvvetli bir silah lobisinin desteklediği evet. NRA var. Ama National evde, Rifle Association diye işte ulusal top tüfek derneği. Evde böyle çeşit çeşit silah barındırabiliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de silahlarının çok kadar. yükselen bir oran yani sürekli olarak veriliyor zaten umut vakfı tarafından verilen. Hatta bu sene konuştuk da e, izin verilmeyince Taksim'e çıkmaları mesela e, sessiz ayakkabıların yürüyüşüne izin verilmedi mesela. Evet. Çünkü mutluluk dumanı süten bir silahın içinde. Evet şimdi gelelim öbür diğer konuya. Bugün... E, çok enteresan bir yasak geldi. Ve Ankara, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Ankara 7. Suh Ceza Hakimliği. Bunu da aklımızda tutalım. 7. Suh Ceza Hakimliği uzun süre akıllarda kalacak bir karara imza attı ve bas basın kanunun bilmem kaçıncı maddesi gereğince Soruşturmanın selameti açısından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık davası olduğu söylenen şeyin yayınlanmasına yasak getirdi. Evet bu yasağı getiren de bizzat komisyon başkanıymış. Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu milletvekili Hakkı Köylü hürriyete yaptığı açıklamada bunun gizlisi saklısı yok bir başvuruyu biz yaptık sorumluluk bize aittir demiş. Halbuki gizlisi saklısı vardı aslında bilmiyorduk bunu savcılık kendi harekete geçti zannediliyordu halbuki bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi burada soruşturmanın selameti açısından peki neden bunu yapıyor? Valla onu biz değil aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ileri gelenleri de bilmiyor. Hatta ismi geçen kişiler de bilmiyor bu komisyonda bu soruşturmada. Mesela Erdoğan Bayraktar konuşmuş. Yayın yasağı varmış. Yasa, yayın yasağı olmayaydı iyiydi demiş. Çok, olmasaydı özür dilerim. Evet olmasaydı iyiydi. Açıklamasını yapmış. İyi demiş. Saklanacak bilmiyorum ne var gerçekten. Ben de bilmiyorum. Yasak ifade özgürlüğüne gerçek bir darbe yani komisyonun Cumhuriyet Halk Parti üyesi Rıza Türmen de bu hakkı köylünün talebiyle ge getirilen yayın yasağının gerek ifade gerek haber alma özgürlüğüne darbe olduğunu söylemiş ve şeyi de hatırlıyor musun? Yani e epey bir yayın yasa döneminden geçmekteyiz. Onun da bir listesini ver vermişler. Son dört yıl içinde. En büyük Uludere, Roboski denen 34 köyünün öldürüldü, parçalanarak öldürüldüğü diyorlar. Reyhanlı. Orada orada medyanın da büyük bir rolü var. Kendi kendini yasaklamıştı medya ilk önce. Evet. Ne olduğu anlaşılmadı, anlaşılmadı. Sosyal medya sayesinde ortaya çıkmıştı bu durum. biz de, biz biz de yani ne olduğunu anlayamadık. Yayına girmiştik ama evet. sabahın köründe çok tuhaf bir şey. Cengiz Aktar da konuşmuştuk onu son 4 yılda yasaklar 150'nin üzerine çıkmış zaten çok acayip yani son 4 yıl içinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği bir yanıtta işte bu soru önergeleri doğru kullanıldığı zaman epey işe yarayan sonuçlar da elde edilebiliyor meclisin doğru çalıştırılması bir avuç işten biri bunu iyi çalıştırmayı başaranlardan biri bence Sezgin Tanrıkulu. Onun sorduğu bir soruya cevap mecbursun çünkü cevap vermeye sorularda. Parlamento böyle çalışıyor. İşte orada Arınç'ın verdiği yanıtta son 4 yılda 149 konuda mahkemeler yayın yasağı getirmişler. <gülüyor> yılda <gülüyor> kaça gidiyor? Eee 30 falan değil mi Evet böyle yok 150 160 olsa 40'a yakın Ondan sonra mahkemeler arıncı verdiği son bilginin ardından da mahkemeler bin saldırısı yüksek ova saldırısı gibi çok sayıda konuda yayın yasağı vermeyi sürdürmüş Reza zarab'ın başvurusu üzerine 17 Aralık soruşturmasında her türlü haber, röportaj, eleştiri ve dosya içerikleriyle ilgili yayın yasağı getirilmiş. Ne ala memleketi? Ama ya? şey yapmayın, çok da haklarını yemeyin. Bunu yapmaya mecburlarmış. Ee, yayın yasa komisyonu başkanı sıfatıyla ben istedim diyor Hakkı Köylü bunu. Bunu istemeye yetkim var. Geriye neyse onu yaptık. Sonunda bunu da yapmaya mecbur kaldık demiş. Üzgün bir surat ifadesiyle söylemiş olsa gerek diye düşünüyorum bunu. Ya da gözümün önüne öyle geliyor. İş buraya kadar gelmeseydi belki istemeyecektik. Soruşturma tamamen ifşa edildi. İçinde ne var? Gelin, Gelinin ifadesi, gelen belgeler, tutanaklar. Maalesef bazı komisyon üyeleri tarafından ifşa edildi bunlar demiş. Soruşturmanın sağlığı ortadan kalkıyor. Geleceğini de tehlikeye atıyoruz. Bundan dolayı yayın yasağı istemeye mecbur kaldım diye konuşmuş Hak Köylü de. Bu yayın yasağını isteyen isim. Komisyonun başkanı. Baya ilginç yani. bir. Mecburlarmış. Yapacak bir şey yok. Onların yani, da düşünmek lazım. Yani o Roboski ya da Uludere, Reyhanlı kaç ellik sür insan öldürülmüştü ya da öyle bir şey hatırlıyorum. Korkunç şeyler olmuştu Reyhanlı'da. Tır meselesi yakalanan tırlar, milli İstihbarat teşkilatı mıdır nedir? Yakalanan tırlar meselesi vardı ve musul da işi ya da Daş tarafından. Evet. Bir kaçırılan konsolosluk Musul Başkonsolosluğu çalışanları güvenlik görevlileri iki bebek yani onlarla da ilgili yasaklar dahil 150 kez yayın yasağı getirilmiş. Reyhan neyi evet, yok 34 kişi Roboski'de ölmüştü. Evet 34. 34. Reyhanlı'daki evet. ölen sayısı. Neyse yani neyse değil tabi çok son derece önemli ama bunların tamamı Şey, 52 kişi. Ha. 52. Evet, yanlış hatırlamamışım demek ki böyle bir durumda karşı karşı. Acaba hepsinde mecburlar mıydı bu olayda olduğu gibi soruşturma buraya kadar e, gelmesi ifşa edilmesi gibi durumlar ortaya çıkmış mıydı Roboski dedi, tırlarında da, sonra bu tapeler dedi, tapeler de var değil mi? Evet, her ben şey. Yani çok. Nasıl bir mecburiyet var? Hepsinde aynı mecburiyet olabilir mi? Hepsi aynı mecburiyet evet. var. Ben sana mecburum Atiye Han. <gülüyor> Türkiye sarsan 17 Aralık operasyonu kapsamında diyor hukuka aykırı bir karar. Yurt gazetesi bugün manşete almış meseleyi meclisteki karartmaya medya direniyor diyor. Evet. Dün yurtun yasa denen manşeti vardı hatırlayacaksınız. Zafer Çağlayan'ın koruma amiri konuştu. Dıdıdı dı gördüm. Onu kararttık. Evet. Ondan sonra onun üzerine böyle şerit, sansür şeridi çekip meclisteki karartmayı delmişti aslında. Ee, o, o manşetin ardından Cumhuriyet Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Today's Zaman Gazetesi ve Bir Gün Gazetesi. Ayrıca da e, internet siteleri, Rota Haber ve Diken gibi bazı siteler. T24 gri hattı da var buna. 1725.com sitesi de dahil. İleri Haber Org. Evet, hepsi Cumhuriyet'in yanında yer alacaklarını da açıklamış e, durumdalar. Amiral gemileri nerede? şeyler Sözcüler falan. Hı? yok mu onlar bu lisenin içinde? Ya da muhtemelen... Sözcü neyin amiral gemisi? Sözcü mü? Ha. Vardır canım bir filosu. O kadar fazla okunan bir gazete olduğuna göre bir amiral gemiliği şeyi de vardır. Misyonu vardır. Neden beraber hareket etmiyorlar bu gazetelerde? İyi bir soru. Benim aklıma gelmemişti. Ee... Göremedim yani. Evet ben de. Biz almıyoruz onu ama yani gene de e, görebiliyoruz bakabiliyoruz. Şok Cumhuriyet Gazetesi açıkça şeyi koydu. Yani bu meselede e, Cumhuriyet Halk Partisi de yayın yasağının iptali için harekete geçmiş zaten. Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Halk Partili üyeleri dört eski bakan hakkındaki yayın yasağı kararını iptali için başvuruda bulunacaklar. Kararın kadük sayılması için yani boş, hükümsüz, yok hükmünde sayılması için resmi başvuru yapacaklarmış milletvekili Erdal Aksünger hakkı köylünün de kişisel başvurma hakkı bulunmadığını bugün resmi başvuru yapacaklarını komisyon başkanı olarak komisyona hiç danışmadan yaptıysa suç işlemiştir zaten demiş onu bilmiyoruz henüz gizlisi saklısı yok diyor ama epey karanlıkta kalan bir kısmı var hakkı köylünün söylediğinin P24, Punto 24 bağımsız gazetecilik platformu da yayın yasağı kararına karşı hukuki yollara başvuracakmış. Biraz geri tepti anlaşılıyor. İtiraz dilekçesi Ankara 7. Su Ceza Mahkemesi'ne sunulacakmış. T24'te uymayacağız dedi. 17 Aralık haberlerine getirilen yayın yasağına uymayacak diyor ve soruşturma komisyonuna verilen ifadeleri alabildiği ölçüde kamuyla paylaşacak diyor T24. Ve Cumhuriyet'in açıklaması da bayağı ilginç aslında. Yani şeyi söylüyorlar net olarak. Bizim için hiçbir değer ifade etmiyor diyorlar. Basın İş Sendikası da tüm basın yayın kuruluşlarını yayın yazarına direnmeye çağırmış. Dört eski bakan hakkında iki soruşturma komisyonunda görüşülmeye başlanan yolsuzluk iddialarına getirilen yayın yasağına ilişkin açıklama yasal dayanağı yok. Hukuken yok hükmündedir Aa, demiş. Ilginç, i̇lginç bir haber var. Hücret'te şimdi gördüm. Bu Adalet ve Kalkınma Partili eski bakanlar isimlerini de tekrar hatırlayalım. Zafer Çağlayan, Mur Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış ile ilgili... Rüşvet yolsuzluk suçlamalarını soruşturan meclis komisyonunun başvurusu üzerine bu karar verilmişti. Gerekçesi neydi? Onu soruyordunuz değil mi? Soruşturmanın bu selameti. Vallahi Hürriyet gazetesinde bu gerekçe farklı bir şekilde verilmiş. Şöhret ve hakların korunması, kişilik hatlarının zedelenmesi. Zedelenmemesi pardon. Evet, yani. zedelenmemesi durumunun önüne geçmek içinmiş. Yani, soruşturmanın selameti ayrı. Evet. Kişilik şöhret, e, şöhretin zedelenmemesi ayrı. Kişilik hakları da bunun içerisinde tabii ki. Evet, onun için işte benim hakkımı korumayın diye, diyebilmiş mesela şeydi Erdoğan Bayraktar da o yüzden işte. Yani Erdoğan suçlayan açıklamayı üzüntüyle yaptım demiş. İşte er, o, o Erdoğan Bayraktar da o şekilde bugün söylediğini yarın farklı şekilde dile getirebiliyor. Ne demişti demiştiniz? Benim hakkımı korumayın mı demiş? Onu ben söyledim Hı. yani e, ama şey diyor ya olmasaydı iyiydi olmasaydı iyiydi evet. yani de benim şöhretimi korumak <gülüyor> ben için kendi ben kendi yerle bir edebilirim <gülüyor> ya da koruyabilirim diyor eğer yapabiliyorsa başbakan usulsüz talimat vermez demiş dolayısıyla asıl yayın yasa ifade verecek bakanlardan çok meclisin sorularına ve usuldüğün belgelerle tartışılmasına getirilmiş oluyor bu durumda Erdoğan Bayraktar bütün soruları geçiştirmiş zaten böyle şeyde today zaman da e, gayet net bir açıklama yapmış hırsız da hırsız diyemeyecek biz yani biz devam ediyoruz gelsinler sinirler tutuklasınlar diye açıklama yapmış Bilal Tıkkeneş today zaman sanırım kavga çıkacak hazırlıkta olalım e, soruşturma komisyonu bugün eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın savunmasını alacakmış. Ee, ama eski bakan Bayraktar'ın açıklamalarını ekler de var. Zamanda yer alan habere göre Bayraktar bir buçuk saat süren toplantının çıkışında gazetecilerin sorularına e, cevap vermiş. Yayın yasa var. Gazetecilerin sorularına cevap veriyorlar. Bu da ayrı bir hikaye. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yayın yasa varmış. İşte bu. Olmayı, olmasaydı iyiydi karşılığını vermiş. Ee, bunu söylemiş. Sonra bu e, dün Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ifadesine başvurulduğu zaman ilginç detaylar da varmış. Ağaoğlu ile söyledikleri dikkat çekmiş mesela. Bayraktar, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bana Ali Ağaoğlu iyi bir adam değil demişti. Bakın kavga geliyor. Ben uzak durmaya çalışıyordum. Oğluma da yani Oğuz'a da Ali Ağaoğlu'nu pek muhteber değil. Uzak dur dedim. Dinletemedim. <gülüyor> i̇şte başına neler geldiğini gördü demiş. O, ortada bir de aile reçetisi var. Ee, var. Yani. Babanın sözünü dinlemezsen gidip Ali Ağulu ile beraber olursan olur böyle denilebilir belki de. Neyse bugün de Egemen bağış savunmasını verecekmiş. Evet. Benim en merakla beklediğim zaten açıklamalardan bir tanesi de kendisinden gelecek. Uzun zamandır zaten sesini duymuyorduk. Gazetelerde de görmüyorduk. Bakalım neler diyecek. Evet, bir gün şey demiş 17 Aralık komisyonu için getirilen karara uymayacağız haberleri vermeye devam edeceğiz halkın haber alma hakkı engellenemez demiş. Today Zaman Genel yana, Yayın Yönetmeni Bülent Keneş de, dün akşam yasağı duyar duymaz Today Zaman olarak hukuk dışı bu yasağa uymayacağımızı söyledik. Hırsızları kullanmak için konulan hukuk dışı ahlaksız yayın yasağına direnmek ve yok saymak boynumuzun borcu olsun demiş Bülent Keneş. Podri meydan gazeteci dostlar hukuk dışı yasa uymayın. Hırsız kollayan karar mı olur? Ben uymayacağım, içeri atsınlar demiş. Yurt Gazetesi manşet kadar da söylemiştik. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da bir açıklama yayınlamış. Uymayacağız demiş. Evrensel Gazetesi okurları 17 Aralık yolsuzluk soruşturması ile ilgili gazetelerinin sansüre boyun eğmeyeceği ve gerçekleri dün olduğu gibi Bugün ve bundan sonra da yazmaya devam edeceği konusunda rahat olsunlar diyor. Ve başı çeken de Cumhuriyet zaten. Cumhuriyet Gazetesi okurları merak etmesin. Bu karar bizim açımızdan hem hukuken hem yayıncılık etiği yani ahlaken ve sorumluluğu gereği yok hükmündedir. Mecliste soruşturma konusu olacak kadar önemli bir olay hakkında ulaşılan her bilgiyi nesnel, adil, ölçülü ve dürüst bir şekilde okurlarımıza aktarmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın demiş yayın yasağına uyanlar kimler yayın yasağına uyanlar kimler sabah, Bakalım mı? sabah Bir akşam bakalım. yurt yasak tutmadı diyor taraf siz bakın sizin gazeteler <gülüyor> önünüzde merak ettim gerçekten şimdi Yurt yasak tutmadı diyor. 60 soru 0 cevap. Ha bir de 60 soru 0 cevap var. Adalet ve Kalkınma Partisinin verdiği soru e, taraf gazetesinin manşetine göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin verdikleri soruların sayısı nedir biliyor musunuz? Soruşturmada yer alan. Kaç soru sormuşlar? 0. Evet. Bu kadar basit. 0 soru 0 cevap. Gayet güzel. 0 Yani komisyondaki Hoca. herkes şey yapmıyor. Soruşturma merak, soru, merak etmiyor. Today's zamanını zaten söyledik manşetinde şey demiş zaten medya ve muhalefet olduğu gibi şeye karşı çıkıyor diyor bunu tanımıyor demiş. Zaman gazetesi Türkiye'de yolsuzluk var ve artış eğiliminde diye TÜSİAD anketinden çıkan çarpıcı sonucu vermiş ki ondan da birazdan bahsedebiliriz. E, yasağınızı tanımıyoruz diyor Cumhuriyet Gazetesi manşetten sür manşetten vermiş bunu Hürriyet Gazetesi bayraklara o sözleri hatırlatıldı diyor şöhretleri zedelenmesini evet. ön plana almış işte o da manşet ve manşet altından yani tanımamış yasağı Hürriyet Gazetesi de bir gün aşağıdaki haberlere yayın yasağı kondu diyor ...bu haberi yayınlamak yasak... ...bakın bu haber de yasak... ...bu haberi veren büyük ceza alır... ...bu haberi yayınlayan yandı... ...bu haber çok tehlikeli haber diye... ...beş haber vermiş... ...evrensel gazetesi... ...sansüre boyun eğmeyeceğiz diye... ...sürmerşetten vermiş... ...ondan sonrası biraz mule... ...Milliyet Hı. gazetesinde bir şey yok... ...şaşırtıcı değil... ...göremedik onu... Onlar yasa uymayı tercih etmiş Milliyet Gazetesi Refikimiz. Öyle anlaşılıyor. Vatanda bakayım yok. Zaten milliyetle Vatan'ın sahipleri aynı bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla. Yıldırım Demirören değil mi? Evet. Yıldırım Demirören. Futbol Federasyonu başlıyor. Bir de onun abi aslında Erdoğan. Erdoğan Demirören. Babası mı yoksa babası? Kendisi aynı zamanda önde gelen iş adamlarından Türkiye'nin. Evet. Hakkında bazı iddialar verdi onun da. Neyse. Habertürk tarihin en önemli e, madencilik işletmelerinden birinin sahibinin gazetesi. Onda yok. Ama müjdeyi de vermişler. Evet müjde. Esnafa müjde. Bağkurluya kredi filan. 279 bin. Ha yayın yasağı tepki yarattı diye var. Var mı? Küçük bir haber var. Senatin büyüteci getirebilir misin şurada ne tarafta loop evet aşağıda bakayım iki sütuna 3 altı buçuk satır bunu biz büyütürüz asarız evet. duvarı evet sabaha bakalım Bakın. ATV yasakları ihlal etmedi diyor Bir de kendilerini övüyorlar, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hangi yasaktan bahsediyorum Paraleli ama? Mossad ve CIA'yı yönetiyor manşetinin altında. MGK kararında sığdalmış filan. Neyse geçiyorum. Türkiye'ye bakıyorum. Yok. Yasaya uymuşlar. Esnafa bir filan var. Turgut Özel dosis kapanmış. Akşama sabahtan akşama geçtik. Evet, en sevdiğim haberler işte bunlar benim. Gezinin şahini cinayete suskun demiş Christian Avantureliş. Işte fergısından yani. çok güzel bir fotoğraf yayınlamışlar galiba. Fergısın değil mi orası? Gezi değil. Sonuçta gezi de aynı bir kitle vardı. Evet. Mesela du fergısından. <gülüyor> kalabalığın üzerine arabalarını süren insanlar vardı aynı gezi parka eylemlerinde olduğu gibi. Buradan da bir paralel bağlantı yakalayabilir de akşam Aa, gazetesi ama <gülüyor> işine yarar mıydı bilmem. CNN'i protesto ediyorlar. Çünkü... Logosunu kendi logosunun yanında kullanıp. <gülüyor> i̇lginç, tasarım ilginç. Evet, gazete tünelinde paralel firavun diye de başka bir şey ve Artık giremeyeceğim o kadar detaya. Zaten vaktim. Bir gün içerisinde ne kadar paralel lafı geçiyor bir gazetenin içerisinde onu gerçekten araştırmak ilginç olabilirdi. Mesela akşam ve sabah gazetesinde kaç defa paralel kelimesi yineleniyor? gazetenin içerisinde. Star mesela buna başka bir başka yerde Evet, yönetiminde de değişiklikler oldu ama uymuş yasa, tavizsiz süreçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven bir manşeti var. Başbakan hiç niye konuşmuyor bu Davutoğlu bu konularda ya? Niye sadece Erdoğan'dan bahsediyoruz? Burada mı? Davutoğlu? Kim? Davutoğlu? Davutoğlu kim? Ahmet Davutoğlu, Cumhur şey Başbakan ha, doğru, söyledi belki ileride. Ama bilmiyorum. Neredeymiş Dabutoğlu? Kerkük için bazı tedbirler alındı demiş Yo var. Var mı? Yeni Şafak'ta var. Mitin başarısı rahatsız ediyor demiş. Bir an haber var zannettim. Soruşturmayla alakalı hafif bir çarpıktı. So yok, soruşturmayla ilgili bir şey yok. Geldi. E yok, ne yap ne yapalım bu kadarmış. İkiye mi böleceğiz şimdi gazeteleri. İkiye böleceğiz en az. Senin gazetelerin ve benim gazetelerim Diye ikiye böleceğiz. Ve aramızda kavga edeceğiz. Tamam. Selahattin bizi ayıracak paralel yayın olarak. Belki Buket'ten de yardım alır. Hadi Allah'a emanet. Açık, Açık gazete. Rom var aynı stadt und alle Römer. Hatteninden aden heysiz flut. Als sie Cäsar einst tyrannisch reizte, Kochte es sofort in Siegeglut. Nicht die Warnung konnte Cäsar hindern, Hüte vor des sie denn dich. Er verfolgte seine frechen Ziele und sah schon als Herrn der Römer sich verfolgte seine frechen Ziele und sah schon als Herr der Römer sich immer schlimmer schlug schlugen die Verblendung nur sein Wort galt noch Papito und und war ein Rat der Senatoren schmeete er gemein und höhnisch kohl. Da kam stolzes Römerblut ins Wallen, selbst der Freund bleibt keinem Sesar treu. Wenn in dieser nur für seine Zwecke kalt Missbraucht und sagt es ohne Scheu. Wenn in dieser nur für seine Zwecke Kalt Missbraucht und sagt es ohne Scheu, Heimlich trafen nachts sich die Verschwörer Und beredeten voll Eifer sich, Und genau am Tag der Märzesiden Stach ihm Brutus den verdienten Stich, Cäsar sank von seinem Sitz und stierte Seinen Wörner an, als ob's nicht war. »E Brute«, rief er auf Lateinisch, wie es dort die Landessprache war. Lasse keiner sich vom Wahn verführen, dass er mehr als jeder andere Geld. Caesar wollte mit dem Schwert regieren und ein Messer hat ihn selbst gefällt. Caesar wollte mit dem Spird regieren. besser Caesar's Tod, Caesar'ın imparatorun ölümü, Lotelenya'dan dinlediğimiz bir parça. Kurt Weil bestesi. Lotelenya çok tanınmış bir şarkıcı tiyatro yani kabare tarzı şeyin Brecht'in Bestelediği pardon Brecht'in yazdığı oyunları özellikle de Kurt Weill'in bestelediği Brecht oyunlarında çok ön plana çıkmış. Fevkalede önemli bir şarkıcı Sezar da durma uygun diye onu seçtik. Sezar'ın ölümü yani imparator, imparator önemli. Evet. Tek adam. Evet, şimdi yasak tutmadı. Biz tutan başka şeylere bakalım. Kar tuttu mu? Kar Bazen... bazı yerlerde tuttu. Şu anda İstanbul'da pek öyle görünmüyor. Hava soğuk ama e, Türkiye genelinde e, böyle bir soğuktan bahsedebilmek mümkün. Sadece İstanbul'da değil. Bazı yerlerde ise tutmuş Konya mesela. Ya da e, neresi vardı? 10 yıldan sonra ilk defa kar yağan Mersin'in Mersin Mut ilçesi gibi. Evet, gerçi orada da <gülüyor> tutmuş mu tartışında bir fotoğraflara bakınca ama ilk defa görüyorlarmış evet 10 yıldan beri Konya'da yalnız bayağı üç merkez ilçeyle 18 ilçede çarşamba günü bir günlük tatil ilan edilmiş dün yani. Okullara kar tatili gelmiş öğrenciler sevinmişlerdir. Kar topuyla da oynamışlardır. ilk gören çocuklar da vardır eminim aralarında hele Mersin'de <gülüyor> Mutta doğan bir çocuk mesela on yaşındaki bir çocuk hayatında ilk defa kar görüyor. Yalsın, yalsın iyidir yağsın neden yağsın çünkü içinde bulunduğumuz sene içerisinde kar yağmadığı için kış aylarında muazzam bir kuraklık durumuyla karşı karşıya kalmıştık. Bunun sebeplerini gayet net bir şekilde de görmüştük pazara gittiğimiz zaman fiyatlardan da e, ortaya çıkmıştı bu kuraklığın sonuçları. E, Kar yağdığı takdirde belki aynı şekilde olmaz diye düşünüyorum. Fiyatlara zam gelmez diye düşünüyorum ama öyle de olmayabilir. Neden? Çünkü mesela petrol fiyatlarına bakıyorsunuz. Dünya genelinde %30'un üzerinde düşüş yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun. Avrupa ülkelerine kadar birçok ülkede ve bölgede petrol fiyatları düşüyor. Bir tek ülke hariç, Türkiye. Türkiye'de bu yansımıyor. %14'lük indirimde petroldeki düşüşün yarısını bile yakalayamamış Türkiye dünya genelinin. Vardır bir düşündükleri tabii ki değil mi? Vardır. <gülüyor> Her neyse tekrardan kar olaylarına dönecek olursak yağışa. E, Antalya'da da ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmiş. ki Büyük bir kuraklığın orada da olduğundan bahsediliyordu. Karın yağması gene e, sevindirici bir haber olarak görülebilir. E, ve Burdur gibi yerlerde de aynı şekilde yağmış kar. Evet Sibirya'da da uçak donmuş, frenleri donmuş yani. Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan Yigarka kentinden Ajans France Press kaynaklı bir haber. El Cezire'den okuyoruz. Sıfırın altında 52 derece olmuş ve yolculara da buyurun bir, bir omuz verin. Şundan da çalıştıralım demişler. Hakikaten de öyle olmuş. Omuz mu vermişler bu <gülüyor> şu an? Evet itmişler. Kanatlarından itmişler. Yani omuz, el işte ona omuz vermek deniyor ya. Tabir bir iki şey, frenleri donmuş. Yani pilot unutmuş ama freni kaldırmayı. Havalimanının teknik yöneticisi de sorunu pilota atmış. Vladimir Artyomenko yani freni kaldırmayı unuttu. Frenler dondu demiş. Neyse. Sonra çekici girmiş devreye. Uçak pisteki yerini almış ve sonradan da Krasnoyarsk'a kazasız belasız bir yolculuk yapmışlar. Endonezya havayollarının uçakları yok. ne oldu? Haber yok. İki uçağı var. Evet, bir ikisi, tanesi bir denizin dibinde, biri de Ukrayna. Ukrayna'da ikisinden de haber yok. Dibine. Geçti. Bir soruşturma devam ediyor Ukrayna'daki düşen uçakla alakalı ama detayları görebilmek mümkün değil. Yani, Evrulunda hiç haber yok. Evet, hiç yok. Tamamen komple evrilerinden bahsediliyor şu anda. Evet biz kısa devam edersek Fiji bir haber var. İki Suriyeli çocuk ölmüş Lübnan'da. Lübnan'da. Neden? Soğuktan ötürü. Ee, göçmen bunlar Suriye'deki e, Lübnan'daki kamplarda kalıyorlar. Biri üç günlük bir çocuk yeni doğmuş. E, doğduğu yerde de e, herhangi bir tıbbi gereksinimi karşılayacak e, ihtiyaçlar da yokmuş. Diyab Karkur adı bir kız çocuğu üç e, günlük. Zatürre'den gitmiş, Evet. ısıtılamayan çadırlarda yaşıyorlar. Yani Türkiye'deki olduğu gibi, hatta Türkiye'den daha kötü bir durum var Lübnan'da ve diğer Arap ülkelerindeki Suriyeli göçmenlerden bahsedecek olursak. Tamamen yetersiz ve desteksiz bir şekilde evet. ilerliyor oradaki durumda. Sayı da ilerliyor. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman bu insanlar da başka ülkelere gitmeye çabalıyorlar. Evet mesela 700 göçmenin üç hafta aç susuz şekilde Akdeniz'de dolaştırılmış olduğu gibi hakikaten akıl durdurucu bir haber var. Yani bunun filmler ya da korku dehşet filmleri ya da hikayeleri gibi çizgi roman gibi bir şey bu yani. Yani ortalama büyüklükler büyüklükteki bir gemiyi düşünün çok da büyük değil Kuru çok yük da ufaktı. Kuru yük gemisi A evet teşekkür ederim. Ee, bu geminin içinde hangarında ve üstünde Üç hafta boyunca insanların oradan oraya sürüklendiğini gözünüzün önüne getirin. Ve bu gemilerden birinde içinde olduğunuzu düşünün. İşi daha da trajikleştirin. Böyle bir durum yaşanıyor. Hemen yanı başınızda. Şurada, bir de bazı Akdeniz'de. şey detayları var. Yani mesela nasıl tuvalete gidiyorlar? Kuru yük gemisinde ne, ne tuvalet gibi fasilite imkan vardır ki? bunlar hiç işte düşünün. Evet. Yani. Aralar, aralarında yüz göçmen. Neyse ki burada T24'ten okuduk. Kaçak göçmen denmiyor onlara. O terim kullanılmamış. Çok e dehşetengiz bir haber yani. Motorları evet. arıza yapmış. Artık Fırtına var. Yunan gemileri de çekmişler. Acil yardım talebinde bulunan gemiyi. Şu hafta sürüklendikten sonra. Aralarında silahlı ve ebolalı ebolalı e insanların olduğu iddiası vardı. Bir de öyle bir şeyler çıkıyor tabii. Bir de orada durdurulmuşlar. Kriz masası oluşturulmuş. Ama bu 700 kişi 3 hafta boyunca oradan oraya gitmiş aç ve susuz bir şekilde. Hemen insanların yanı başında. O kadar da uzak bir yerde değil. Evet. Şimdi Lera Petra limanına çekilmesi için çalışmalara başlandı diyor. Yani bu insanları ne yapacaklar? Nasıl iade edecekler? Falan. O da ayrı bir Konu tabi. Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu. Yaşar Bunun için anten. ayrı mekanizmalar düşünülüyordu. Geç, içinde bulunduğumuz sene içerisinde hatta bu konu e, mevzuba hissedildi. Türkiye'de yeni kampların açılacağından bahsediliyordu. Avrupa'dan gelen kişilere, göçmenlere buralara yönlendirileceğinden bahsediliyordu. Bakalım neler olacak? Ama başka yani bir, sorun çok büyük. Evet çok büyük. Cihan Haber Ajansı'ndan bir başka haber de Edirne'de 200 göçmen burada tabi terim gene kaçak göçmen diye söyleniyor aralarında Myanmar, Irak Filistin, Pakistan, Fas ve Lübnan uyruklu şahısların bulunduğu 200 kişi yakalanmış biraz önce ben saydığınız ülkeler arasında Suriye'yi saymadım o başta geliyor çünkü Hı. büyük ezici çoğunluğu Suriye'de evet. ve saydığınız ülkelerin neredeyse hepsi iklim değişikliğinden ötürü ortaya çıkan durumlardan muzdarip olan ülkeler daha Fas'tan bahsediyordu dün ...yetmişin üzerinde insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. Ve bir o kadar da kayıp vardı. Sadece bir sel olayından. Sel evet. Evet evet aynen öyle. Çok korkunç bir durum var. Kaçak göçmen lafıyla idare etmeye çalışıyor medyada işte. Ne yapsınlar? Öyle. Fakat bu şey de ilginçti. Yolsuzluk meselesi uzun zamandır var demiş TÜSYAD'ın yaptığı araştırma. Ve artma eğiliminde demiş... Bunu da yeni fark etmiş herhalde. Uzun zamandır var demiş. Peki ne yapmışlar? TÜSİAD bu konuda. Araştırma. Hmm. Haklısın. Ne yapmışlar mı başka bir şey? Somut bir şey var mı? Yapmamışlar. Her türlü desteği sağlayacağız demişler ama. Ee, Hükümet harekete geçerse. Yolsuzlukta hayat inşaatçıya güzel diye de bir Perin Cengiz'in yazısı var. O da, e, yolsuzluğu en fazla sorun olarak algılayan sektörler ulaştırma ve iletişimmiş. En az sorun olarak algılayan sektör hangisi? En az sorun olarak, yolsuzluğu evet. en az sorun olarak algılayan sektör. Radyoculuk. <gülüyor> İnşaat. <gülüyor> ilginç bir şey. Ya. Artık istisna halinden çıktığı için sabah gazeteleri bu kadar sık olarak baktığınız zaman kural olarak geliyor bazen bu yolsuzluk durumları okuduğunuzda ne kadar işinizi acıtsa da durum böyle evet ve daha da ilginç katı ankette yapılan ankete katılanların TÜSİAD'ın yaptırdığı bir anket bu soruşturma %60'ı yolsuzluğu ihbar etmem diyor çünkü zaten yasal bir ihbar mekanizması yok diyor sonuç vermeyecek diyor kimliğim ifşa olur diye bir bahane gerekçe gösteriyor Böyle problemler var Ayrıntılı bir yazı yazmış 10 maddede Yolsuzlukta hayat inşaatçıya güzel Evet yani çıkartmış Pelin Boşu boşuna söylemiyor Pelin Başbakan Bakanına söylüyor Bakanı oğluna söylüyor uzak dur inşaatçıdan diye evet. Yani onlar herkes birbirini dinliyor mu Diye sorduğunuz zaman dinlemiyor Ne baş, Bakanı başbakanı dinliyor Ne oğlu bakanı dinliyor Ne de inşaatçı halkını dinliyor Ayaklar da baş oluyor zaten bırak ya aile paramparça hiç yani bu böyle olmaz bu yayın yasağı getireceğim sana Gören de böyle şey zannedecek uzun yıllar cezaevinden kalmış oğlan eve dönmüş ve uyum sağlamakta güçlük çekiyor posttraumatik stres bozukluğu içerisinde böyle bir parçalanma halinden bahsedecek Ne kadar içeride kalmışlardı göz şeyde müşahede altında tutum, tutuklu olarak kalmışlardı evet. Hatırlıyor musunuz? Yüz altı deniyor. Ben bilmiyorum. birkaç ay? Yok canım. Ben şey hatırlıyorum. Trabzon'daki cezaevinde kalan kadınların ya da cezaevinde yakın olan kadınların isyanını hatırlıyorum. Ebru Gündeş her gün kocasını on dakika görüyor. Biz de aynı şeyi istiyoruz. Biz de yakınlarımızla daha sık görüşmek istiyoruz diye isyan çıkarmışlardı. Yani isyan etmişlerdi. Evet. Böyle isyan durumlar etmişlerdi. vardı. Yani o kadar da zor geçmese gerek. Hangi mahkuma şey olur ki, reva görülür ki yakınıyla beraber, istediği bir yakınıyla beraber günde 10 dakikalık görüşme süresi temin edilsin kendisine? Bir şarkı patlatmıştır onun üzerine de bugün de günde <gülüyor> meseleyi halletmiştir. Ee, Ferguson'da öldürülen gencin ailesinden de polise tepki gelmiş Var ama ilginç bir haber daha var bundan daha önemli bir haber daha var Belediye binasına girmişler Ferguson'da protestocular hmm. Evet Bunu görmemiştim ben Bu sabah, sabah BBC Türk BBC'nin haberine göre deniliyor Radikal Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyorum Polis binaya giriş çıkışları kapatmış toplam 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş Çıkanlar da utanın utanın diye bağırıyorlarmış Binaya girenler belediyenin önünde Genci vuran polis memuru Darren Wilson için bir mahkeme düzenlemişler Yargılanmaya gerek yok Kararını eleştirmişler grubun içerisinde Ferguson'da Bu kararın açıklanması Mahkeme kararının açıklanmasından sonra Devam eden ortaya çıkan gösterilerde Birçok bina ve Aracında atışa verildiğinden bahsediliyor Tepki ve öfke büyük 1500 yeni asker daha Sevk edilmişti bölgeye İşte şey yorumları dün de birazcık sözünü etmiştik. Yani müthiş teşkilatlandırdılar, teçhizatlandırdılar, donattılar. Yani, Polisi böyle Toma'nın çok ötesinde tanklarla Pentagon'un ihtiyaç fazlasıyla. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da şeyler. kullandıkları evet. ihtiyaç fazlalarını kendi halkı üzerine kullanmışlar. Onun için işte. de bunun denenmesine çok ihtiyaç var. Dolayısıyla Ferguson'da mesela bu soru şeyde de sorulmuş Demokrasi'nin ağında. Amy Goodman'da soruyor mesela e, biz kolaylıkla geçtik hiçbir tedbir mi bir de polis geçmeyin şurayı şeritledik filan dememiş yani. Biraz böyle kolaylaştırıcı bir ifadesi var mı? Bunu herkes gördü diye sorduğu kişi de bunu herkes biliyor zaten geçelim daha e, ciddi konulara geçelim demişler. Bu, bu halde yani Amerika'daki evet. durum şeyde Ee, ve eee derin neydi adının adı işte bu, Wilson. Bu işte Wilson'ın da büyük bir küstahlıkla kendisi halk benzetmeleri vesaire halk Hogan benzetmeleri yaparak kendisi de çok iri iri biri olmasına rağmen televizyon yıldızlığına soyunması Yani bunlar da her, her şeyi kışkırtan çok vahim bir durum var ortada. Bugün yeterince bahsettik ucuz kahramanlardan. Sadece Türkiye özgü de değil bu kahramanlık durumları işte. Amerikan polis de kahraman. Tabii Ferguson'da. Ama haber var mı peki? En son dün aşk ilanı ilanı aşkını ilan ediyordu çeşitli aktrisler. evet. Ee, var aslında. Sakin olun demiş. Sakin olun mu demiş? O Ferguson'dakilere. ...evet sükunet tavsiye etmiş. ...bir kul... Cool. ...evet aşağı yukarı öyle... ...kul cool kelimesini kullanmış mı bilmiyorum hatırlamıyorum şimdi... ...fakat... ...bu arada Afganistan'a... ...daha çok asker gönderiyormuş bunu biliyor musun? Nasıl olabilir bu? Ben gayet net bir şekilde hatırlıyorum geçtiğimiz sene... ...yapılan basın açıklamaları vardı... 2014'te Afganistan'dan tamamen askerlerimizi çekiyoruz diye. Hatta çekti bile. rakamını da verdi. 9800 kalacak onlar da böyle işte çeşitli eğitim, eğitim donatışlarını donat yapacaklar. yapacaklardı? Şimdi Reuters'ın son haberine göre bir köprü projesi var yeni. 3. köprü değil bu. Yani şey var ya metaforik olarak kullanılıyor köprü evet. bir şeyi köprülemek yani işte NATO koalisyonundan eksik bırakılanlara köprü olmak üzere bir bin asker daha gönderiyorlar. İşte o köprü mevzusu geçtiğimiz sene de tartışılıyordu. Buradaki evet. askerleri hangi köprü üzerinden geri göndereceğiz malzemeleri nasıl geri getireceğiz Rusya ile konuşuluyordu. Rusya tarafından getirilecekti mesela böyle kalan malzemeler Afganistan'daki. Biz götürelim. Şimdi tam tarzimli konuşuluyor. Evet. Tam tarz. Amerika Birleşik Devletleri'ne bile güvenemeyecek mi bu? Bence de. Yani bu, bu arkanı dönmeye gelmiyor. Şey de... E, ya sonsuza dek kalırlarsa Afganistan'da? Düşünmek bile istemiyorum. Afganistan'da Zaten orada değiller mi sonsuza kadar? Ama açık, basın açıklaması yapmadılar işliyse. Işte sonsuza kadar kalacağız diye. Bu ağrılarla ilgili de bir haberim var. Kötü bir haberim var. Maria Sezer'e de söylemek lazım. Biliyordur muhtemelen. Küresel ısınma arıları çok fena etkileyecekmiş. Yani sadece neonikotinoidler değil, neonik deniyor artık onlara. Böcek öldürücüler müthiş bir perişanlık yaratıyor arı kolonilerinde ama aynı zamanda bir parazit varmış. Ve Nosema keranai diye bir arıların bağırsaklarında dolaşan bir parazit. O uh. küresel ısınmada fevkalade etkili oluyormuş. Bilim gerçekten ilerlemiş. Arıların bağırsaklarında dolaşan parazit üzerinden evet. analiz yapıyorlar. Ettim ama onu. çünkü ar arının yok olması demek bütün canlıların yiyeceklerin başta insan olmak üzere büyük problem yaratacağı için inceliyorlar. Çok ciddi bir dergide çıkmış. Proceedings of the Royal Society B diye. Biyoloji dergisinde tanınmış. Ve Çok ciddi bir şey var demiş iklim değişikliği ile arı popülasyonu arasında ve tehlikeli demiş ama neonikotinoidleri de yasaklama meselesi kalmış şimdilik kimsenin yasakladığı falan yok bu arada da kentsel dönüşüm alanları Türkiye'de yani çevre et, denetimi diye bir şey kalmadı kaldırıldı tamamen. Mesela WWF'ten WWF Türkiye kuruluşundan bir deklarasyon gibi bir şey var. Diyor ki oldu olacak ÇED'i toptan kaldıralım demiş. Yani çevre sorunlarının önlenmesine yönelik bir araç olarak kullanılan çevresel etki değerlendirmesi ÇED 90'lı yıllarda girmişti. Yani her türlü çalışmaların bir bütünü. Ne projeler olacak filan, çevreyi ne yapacak diye. Zaten ÇED yönetmeni defalarca değiştirilmiş. Şimdi... Kaldırılsa ne olur? Özür dilerim. Kaldırılsa ne olur? Kaldırılmasa ne olur bu saatten sonra? Golf sahalarına çevreye etkisini değerlendirecek olan raporu kaldırıyorlar. Evet, Kendisel dönüşüm alanları, 50 bin metrekare altındaki AVM'ler. Yüz odanın altındaki turizm tesisleri ve oteller 500 konutun altındaki toplu konut Bin dahil mi? Neyse onu sonra sorayım Yok Yüz işte, oda dediniz de Bin oda çevre etki değerlendirmesine tabi Tabi? Emin misiniz? Yok Hiçbir şeyden emin değilim artık. <gülüyor> Golf tesisleri Termik güç santralleri 300 megawattan az Hava alanları Pist uzunluğu 2100 metrinin altındayken Atık yakma tesisleri, atık yakma tesisleri bin tonun altındaysa kapasitesi, yeraltı suyu çıkarma tesisleri yılda 10 milyon metreküp altındaysa, akarsu havzasında su aktarma projeleri 100 milyon metreküpün altındaysa, 10 milyon metreküpün altındaki baraj ve suni baraj ve göletler, 10 megavatlık hidroelektrik santralleri, Kültür balıkçılığı tesisleri, balık çiftlikleri yıllık bin tonun altında. Demir yolu projeleri yüz kilometrenin altındaysa yer altından geçen demir yolları ve metroların tümü beyaz eşya boyama projeleri. Onların zaten zararı yok. Dip taraması, göllerden ve nehirin dibinden malzeme çıkarılması, 300 bin ton altında seramik tesisleri on bin metrekarenin altındaki deniz doldurma projeleri, her türlü tuz çıkarılması, her türlü orman ürünleri, keratecik ve selüloz tesisleri, sanayi ve enerji tesislerinin sökümü ve bu kadar. Tamamen işte. ağzım sulandı şu anda. Net bir... <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz 2015 senesinde ne kadar fazla direniş haberi verebileceğimiz? Türkiye'nin neredeyse her tarafından gelen direniş haberleri var. Ama bu sene içerisine baktığımız zaman da direnenler kazanıyorlar ee, öyle ya da öyle. böyle. Evet, şimdi, İlginç bir sene olacak. Süreyi de taştık bile birazdan konuğumuz olacak. Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları kapsamında Tehcir, Taktil, Soykırım 1915-2015. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Ohannes Kılıçdağ ile ikinci meşrutiyet sonrası Osmanlı Ermenilerinin söylemleri ve halet-i ruhiyeleri konusunu biraz ele alacağız. Birazdan. Açık gaste Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete'de biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Ohannes Kılıçdağ ve ikinci meşrutiyet sonrası Osmanlı Ermenilerin söylemleri ve haleti ruhiyeleri üzerinde konuşacağız merhaba hoş geldiniz hoş, hoş geldiniz bulduk, hoş bulduk evet bu tam yüz yıl geçtikten sonra nihayet çok geç bir şekilde birazcık konuşulmaya başlandı ama önemli buluyoruz bunu biz de Perşembe konuşmalarını özellikle de ön önemseyerek burada mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu... ...söylem ve haleti ruhiyeden... ...kastettiğiniz nedir? Onunla başlayalım... Hı hı. ...isterseniz. Çünkü bu... ...daha önceden... ...farklı bir hı hı. bakış varken... ...birden bir değişme... ...olduğunu görüyoruz. Nasıl oluyor... Ee, söylem ve haleti ruhiye derken aslında ikinci meşrutiyete özel bir durumdan bahsetmeye çalışıyorum. O da şu işte bilindiği gibi ikinci meşrutiyet uzun bir istibdat döneminden sonra anayasanın tekrar yürürlüğe konduğu, işte seçimlerin tekrar yapıldığı e, ve parlamentonun tekrar oluşturulduğu bir dönem. Ee, yani 1908. 1908 evet 1908 Temmuz'unda. Ee, Çok bilinen ifadeyle veya ile işte herkesin en azından o an e, yaşayan veya siyasetin içinde olan herkesin e, algısıyla beyaz bir sayfanın açıldığı bir dönem. Yani e, herkes de işte daha demokratik, daha özgür bir e, ülke ve rejim beklentisi var e, ve aynı zamanda bu beklentiye paralel olarak... E, siyasi katılımın da ıı, tavan yaptığı bir dönem. Yani neye söyleyeyim? Siyasi katılımdan kastımız ne? Yani insanların kendi gelecekleri, ülkenin geleceği, ülkenin kaderi veya yeni ıı, şekillenecek rejim hakkındaki ıı, görüşlerini işte yayınlar, toplantılar, mitingler ıı, vasıtasıyla ıı, yüksek bir ıı, volümde ıı, ifade ettikleri bir dönem. Demokrasinin tanımı da aşağı yukarı böyle zaten, bir şey e, Aynen öyle. Hatta ben şunu bile söyleyebilirim belki. Ee, bu 1908-1912 arası yani işte Balkan Savaşı'nın kaotik zamanları başlayana kadar ve ondan sonrası zaten hep böyle gidiyor. 1908-1912 arası bu topraklar 20. yüzyılda bu toprakların böyle en demokratik dönemlerinden biri. Ee, sorunsuz evet. değil. Sorunlu tabii ki. Ee, ama en demokratik dönemlerinden biri. ifade özgürlüğünün belki e, en gene e, geniş olduğu zamanlardan biri. İşte bilindiği gibi o dönemde 1908'in hemen sonrasında e, gerek işte Osmanlıca olsun gerek diğer dillerde olsun süreli yayın patlaması da var buna gene paralel ve bununla uyumlu olarak. Ee, Osmanlı Ermenileri de Bu durum içinde bir istisna değil yani onların da Ermenice yayınları gerek Anadolu'da gerek İstanbul'da bir patlama diyebileceğimiz bir artış gösteriyor. Ve dediğim gibi onlar da mesela söylemden de kastımız bu onlar da kendi beklentileri doğrultusunda yeni rejimin nasıl şekillenmesi gerektiğini yeni rejimin hangi ilkeler üzerine oturması gerektiğine dair yazıyorlar çiziyorlar konuşuyorlar. Ee, ...söylem kısmı bununla ilgili. Halit-i Ruhiye'ye gelecek olursak... ...şimdi bir umut tabii var. Yani ee, dediğim gibi... ...uzun bir baskı dönemi... E, ...yalnız Abdülhamit'le de... ...sınırlamamak lazım belki. Abdülhamit çok net bir şekilde... ...baskı dönemi belki ama ondan evvelde... E, ...işte bir eşitlik... E, ...arayışı var. Siyasi eşitlik arayışı var. Ve nihayet bütün bu arayışların... ...vesaire gerçekleşeceğine dair e, 1908'de bir umut tabii e, ortaya çıkıyor. E, fakat şöyle bir şey var gene bilindiği üzere Nisan 1909'da Adana olayları patlak veriyor. Aslında tabii e, İstanbul'daki aynı anda 31 Mart vakasına Paralel olarak. Ben de Adana'yı soracaktım. He, paralel şimdi. olarak e, yani eş zamanlı diyelim daha doğrusu eş zamanlı biçimde Adana'da olaylar patrak veriyor ve kimi e, kaynaklara göre 20 bin civarında e, Ermeni öldürülüyor, katlediliyor. E, şimdi şunu düşünelim 8 1908 Temmuz'da şimdi devrim olmuş umutlar yükselmiş herkes beklentiler içinde. İşte aradan ne kadar geçiyor? Diyelim ki 6-7 ay, bilmiyorum, 8 ay neyse. Böyle bir şok yaşanıyor. Ve bu şok tabii e, o umutları ilk anda en azından büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor. Yani gene mi hüsran, gene mi olmayacak? Öyle yazılar görüyorsunuz e, basında. E, yoksa gene mi olmayacak? E, gene mi e, bizim sonumuz hayal kırıklığı olacak? vesaire. Dolayısıyla böyle bir e, haleti ruhi olarak umuttan, umutsuzluğa veya umuttan bir yeise bir düşüş var tabi. Fakat tekrar bir belli bir müddet sonra, üstüne, olayların üstünden diyelim bir iki ay geçtikten sonra bu sefer basında sabır, sükunet, telkin eden yazılar görüyorsun Yani Ermeni basınında Ermenilere hitaben yazılmış şeyler. Ermenice basında. Ermenice değil evet. mi? Evet, Ermenice basında Osmanlı Ermenilerine hitaben yazılmış işte dediğim gibi sabır, sükunet telkin eden ve e, olayları yani Adana olaylarını Abdülhamid'in son oyunu son bir oyunu olarak e, anlayan anlatan yazılar çıkıyor yani tabiica caizse Adana olaylarıyla e, şey düşen umutlar veya e, haleti ruhiye tekrar canlandırılmaya çalışıyor. düşen moral tekrar yükseltilmeye çalışılıyor ve e, işte haleti ruhiye kısmı da ...buna denk geliyor... E, ...şeydeki... ...çünkü dediğim gibi böyle inişler çıkışlar... ...umut, umutsuzluk, umut, umutsuzluk, umut yeis... ...veya arasında gidip gelinen... ...bir, bir raktas hareketi gibi... gibi. ...yani evet. aşağı yukarı... ...bazı mahreçlere göre... 20 bine yakın insanın... ...evet, Adana çok ve çevresinde... Yani, ...yani Adana, Adana sadece merkezinde değil, Adana... Işte ...çok kısa bir süre, dedi. süre içinde dedi... 10 günde... On günde, yani, günde inanılmaz bir şey aslında... Ve ...iki dalga halinde geliyor vesaire... Erdoğan'ın kendi tarihi tabii şeyli iki dalga halinde geliyor ve on gün gibi kısa bir sürede yirmi bin kişi yani basit bir matematikle günde işte iki bin kişiye denk geliyor. Evet, evet. Yani müthiş bir rakam. Müthiş bir rakam evet. Yani hani bu kadar yüksek bile değilse hani bazı kaynaklarda 20 bin dedik yani siz şunu düşünün onun yarısını alın hani evet. hani bu vahşetin ne boyutlarda olduğunu anlamak için bir evet. yani bunlar hiç tabii yeni yeni ancak e, Türkiye'de konuşuluyor. E, Türkiye'de evet yoksa Türkiye Aha. dışında çok çok bilinen yani akımın evet, en evet. azından tabii şeyde camiada bilinen olaylar. Hocam aynı zamanda bu sizin doktora tezinizde Boğaziçi evet, tamam. Üniversitesi'nde evet, evet. de Tarih bölümünde. Evet. Tarih bölümündeki doktora tezinizde ben şeyi merak ediyorum. Bu yayınlara ulaşabilme, arşivlere girebilme olanakını nasıl bulabildiniz? Bu, ya da bulamadım. bulabildiniz mi? <gülüyor> yani Türkiye'de bulamadım. Ee, şimdi işin ironik tarafı veya aslında kendisi de başlı başına bir gösterge olan şöyle bir gerçek var. Ee, benim e, malzeme olarak kullandığım süreli yayınlar. İstanbul basını kasten dışarıda bıraktım. Ee, Anadolu Ermeni basını üzerinden gittim. Ee, onun kendine işte has nedenleri var ama konuşuruz. Ee, dolayısıyla benim baktığım gazeteler Anadolu'nun farklı yerlerinde 1908 ila 1912 arasında yayınlanmış süreli yayınlar, gazete, dergi vesaire Mesela nereden? Mesela Trabzon'dan, Erzurum'dan, Konya'dan, Adapazar'ından, Tokat'tan, Sivas'tan, buralardan gazeteler. Şimdi saydığımız yerler nereler? Anadolu'nun çeşitli şeyleri, Merkezde. bölgeleri, merkezleri. Şöyle bir durum var. Dediğim gibi hem ironik hem kendi başına bir gösterge. Bugün bu gazetelerin sayılarını, nüshalarını e, bulmak mümkün değil evet. Türkiye'de. Yani e, geçtim Tokat'ta, Sivas'ta, Erzurum'da vesaire. Eee ...İstanbul'da herhangi bir merkezi kütüphanede vesaire de bulmak mümkün değil. Yani en azından açıkta bir yerde değil. Yani e, tabii bir yerlerde duruyorsa onu bilemem ama... E, bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, kayıtlı e, verilere göre bu 1908 ila 1912 arasında Anadolu'nun aşağı yukarı 30 farklı merkezinde kasaba, kent olmak üzere 90'a yakın süreli yayın var Almancada. bu da ayrı bir pardon bir ufak parantez tabii. açayım. E, son derece ilgi çekici bir Hı. şey yani. E, yani bugünle kıyaslarsanız inanılmaz bir tabii. zenginlik var. Yani Şu, 90 yani kadar yani, yayın şey, olması çok acayip yani. Kesinlikle öyle. Hani bunların içinde 1-2 sayı yaşayabilenler de var. Yani Bunu da koyalım. Yani 90 derken hepsini beraberce söylüyoruz. Ama bunun buna mukabil senelerce yayınlanıp yüzlerce sayı çıkan gazeteler, dergiler de var. Ama hani total olarak baktığınız zaman dediğim gibi ya 30'a yakın merkezde. Yani buna şurada dair. Sivrihisar, Çengiler, Efendime söyleyeyim ne bileyim Erzincan, Harput gibi yerler dahil. Buralarda yayınlanmış bir Ermenice süreli yayın şey var ama dediğim gibi bunları bugün yayınlandıkları yerlerde topraklarda bulamıyorsunuz. Ben de onun için yurt dışındaki kütüphanelere gittim. Temel olarak Erivan'daki Milli Kütüphane'de bir kısmını buldum. Bir kısmını da daha da büyük bir kısmını da Viyana'daki Muhitaristlerin kütüphanesinde yani Muhitarist Manastırının kütüphanesinde buldum o bu dergileri. Bu dergiden yanı sıra kısmen de o dönemde yayınlanmış broşür, kitap, anı vesaire gibi veya siyasi risale gibi şeylerden de faydalandım. Onların bir kısmı dijitalize edilmiş. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğum sırada oradaki kütüphane'de buldum. Yani malzememin bütünü Türkiye dışından geldi. Türkiye'de yayınlanmış olmasına rağmen. Bu da dediğim gibi bence Çok hepsi bir Peki, bir şey Türkiye'dekiler nerede olabilir sizce? Nedir? Yani bir dedektifliği yapmak istemiyorum yani da yok. olabilir mesela olabilir mi? Patrikhanenin e, durumu kendi içinde bir sorun. Yani patrikhane bu gibi e, maalesef e, hizmetleri verecek durumda değil şu sıralar. E, kütüphanesinin ne olduğu belli değil. E, katalog şey yok. E, İçeride ne olduğu belli değil yani ee, ama bu dergilerin e, yani Anadolu'da yayınlanan Ermenince dergilerin e, patikanede olduğunu hiç zannetmiyorum. Hı -hı. Sadece İstanbul'da yayınlananlar var bir kısmı. Zaten İstanbul'da yayınlanan Ermenince dergilerin bir kısmını da gerek 19. yüzyılda olsun gerek 20. yüzyılda olsun e, Taksim'deki Atatürk Kütüphanesinde bulmak mümkün. Beyazıt'taki e, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulmak mümkün. E, ama dediğim gibi benim asıl ilgilendiğim Anadolu'da yayınlanan bu dönemde bahsettiğim dönemde Anadolu'da yayınlanan dergileri bilebildiğim kadarıyla en azından benim bilgim dahilinde Türkiye'de herhangi bir yerde bulmak mümkün değil evet, çok um, bir şey. Peki ben buradan bir de e, konuşmanızın ona konusu ve tebliğinizin E, dönecek olursak peki hı hı. sonra bu e, tekrar bir şey geliyor ama 1908 ile birlikte ikinci Meşrutiyetin ilanı meclisin tekrar açılmasıyla bir hı hı. iyimser hı hı. havanın yaygınlaşmış evet. olduğu ya, bütün bu yaşanmış olan korkunçluklara şok edici şeylere hı hı. rağmen peki daha sonra e, ne oluyor hı hı. şöyle e, şimdi bir yandan Yani bu inişli çıkışlı haleti ruhiye diyelim ki devam ederken bir yandan da genel olarak e, rejime dair işte yeni şeye dair kendi beklentilerine dair yazmaya çizmeye devam ediyorlar. Şimdi partileri Ermeni siyasi partileri e, hemen hemen istisnasız yeni rejime destek açıklamaları yapıyorlar. Zaten taşnaklar kendilerini iddia terakkinin. En büyük destekçisi. Hatta yani devrimin ortaklarından biri olarak kendini görüyor zaten. İki Ermeni partisi var. Biri... İki. Biri, biri taşnaklar, biri hınçaklar. Bunlar en diyelim etkili iki parti. Evet. Bir de devrimden sonra yani daha doğrusu 1908 işte Temmuz'undan sonra Ramgavarlar diye. Yani demokratik daha hınçaklar ve taşnaklara göre daha sağda duran, daha liberal e, ve aslında e, kültürel anlamda da baktığınız zaman daha muhafazakar bir parti de kuruluyor. Bu Üç parti zaten dediğim gibi Taşnaklar kendilerini devrimin ortağı olarak da görüyorlar, sunuyorlar. 1915'e kadar herhalde. Yani 1900 tabii şeyden bahsediyorum. 1908'in hemen sonrasındaki evet, laflardan gibi. ve evet. onların şeylerden bahsediyorum. Onlar zaten dediğim gibi kendilerini devrimin ortağı görüyorlar. Hınçaklar da çok net bir şekilde rejime, yani yeni rejime destek veriyorlar. Hatta sembolik bir ...gösteri olarak veya gösterge olarak... ...isimlerini devrimci Hınçak Partisi'nden... ...Sosyal Demokrat Hınçak Partisi'ne çeviriyorlar. <gülüyor> ee, ve genel olarak söyledikleri şu... E, ...Hınçak Partisi artık... E, ...legal, parlamenter... E, ...yollarla mücadeleyi... ...seçiyor. Bundan sonra... ...anayasal Türkiye'ye karşı... E, ...herhangi bir ayrılıkçı fikri... ...reddederiz bu noktadan itibaren... E, mehalinde. Deklarasyonları var, açıklamaları var. E, damgavarlar zaten dediğim gibi ikisine göre daha sağda duran, daha liberal. Onların da söylediği programlarında e, istibdat zamanında gizli örgütler kurmanın diyorlar bir gerekçesi veya mantığı vardı. Ama artık e, işte düşünce veya ifade hürriyetinin ilan edildiği, tesis edilmeye çalışıldığı bir yerde artık bu tür örgütlere ihtiyaç yok. Yani gizli yeraltı çalışan örgütlere ihtiyaç yok. Biz de bundan sonra parlamenter rejim içerisinde dertlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Şuna geçecek olursak, şimdi bunlar bu ilimselliklerini söylüyor ama pozisyonları nedir? Yani siyasi pozisyonları nedir? Siyasi beklentileri nedir? İlkeleri nedir? bunlardan da aslında taviz vermiyorlar. Genel olarak söyleyecek olursak bunlar e, asimilasyon konusunda hassaslar. Yani başka bir deyişle söyleyecek olursak yani Ermeni kimliğinin e, muhafazası kültürel anlamda siyasi anlamda muhafazası konusunda hassaslar. E, bunun da iki yolla tesis edilebileceğini veya korunabileceğini düşünüyorlar. Bir tanesi Zaten işte millet sistemi denen sistemle belli ölçülerde veya belli koşullarda tesis edilmiş kültürel özektliğin muhafazası ve devamı. İkincisi de bölgesel özellik yani ademi merkeziyetçilik. Yani bu iki e, ilke diyelim e, hemen hemen Ermeniler arasında ortak bir talep veya ortak bir öncelik. E, ayrıntılar farklılaşma farklılaşmakla birlikte e, hep Bu minvalde şey yapıyorlar yani hani şöyle söyleyelim rejime destekleri sınırsız, sonsuz ve her kaydı şart altında değil. Bir kere anayasanın korunmasına ve devamına ve daha demokratik hale getirmesine çok önem veriyorlar. ikincisi dediğim gibi kendi bahsettiğim ilkeler çerçevesinde rejimi ve ittihat terakkiyi ye telkinde bulunmaya çalışıyorlar. Bu yönde e, e, yayınlarda yayınlar yapıyorlar. Evet. Peki e, gidişatı ondan sonra. Şöyle. E, nasıl koyacağız? Şöyle, e, Bu bir hareketi. Aynı rakkas hareketi var ve tabi Taşnaklarla itaat terakki e, devamlı ne diyelim istişare halinde. Ama tabi biz. Bugünden bakınca şunu söyleyebiliriz. Aslında olan şey iddiaçıların taşnakları oyalaması. Yani e, neler oluyor mesela? Bir komisyon kuruyorlar. Işte taşnak temsilcileri ve e, iddiaçıların temsilcileri. Belli ilkeler konusunda, belli yapılacak işler konusunda anlaşıyorlar. İşte şu yapılacak, bu yapılacak falan anlaşıyorlar. Aradan aylar geçiyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani i̇ttihat Terak yani. Ya iktidarı arkasında olan. Çünkü İttihat-i biliyorsunuz şeye kadar doğrudan hükümeti kurmadı. Ama e, Muktedir Parti'ydi. Evet. Ee, darbeyle artık. Evet. E, 13'te. Bakıyorlar bir şey olmuyor. Olmadı. Ne olacak falan diyorlar. Bir komisyon daha kuruyorlar. O komisyon bir daha tartışıyor. Yani ortak komisyon. Gene bir mutabakat metni ortaya çıkıyor. E, ama gene bir şey yapılmıyor. Yani bu döngü diyelim bu kısır döngü 12 13'e kadar devam ediyor. Zaten 12-13 yani o Balkan Savaşları Balkan Savaşları'nın getirdiği kaos ve kez Net yenilgi diyelim Osmanlı açısından evet, ve onun tabii getirdiği Tüm toplumun da şey, ana ruh, haleti ruhiyesini derinlemesine aynen, etkileyen aynen, de aynen, bu ben. Balkan savaşları. Aynen. Çünkü oradan gelen işte göçmenler, oradan Göçmen, e, göç Balkanlardan da. gelen ve işte e, baskıya uğrayan, kalktıya uğrayan göçmenler vesaire zaten genel anlamda kitle psikolojisini de çok bozuyor. Hani şöyle söyleyelim 1912 zaten 13 Ocağı'nda da biliyorsunuz bahsettiğiniz Babali baskını ve işte darbesi. O noktadan sonra hani <gülüyor> tabiri caizse kimsenin kimseyi dinleyecek, Hadi. kimsenin kimseyin fikrine e, kulak verecek şey de kalmıyor. E, zaten o noktadan sonra e, Ermeni partileri de büyük ölçüde umutlarını yani bu rejimden bir şey olacak, bu iddia terakkiden bir şey olacak Umutlarını işte 12-13 e, yıllarında büyük ölçüde kaybediyorlar. E, ve o noktadan sonra hınçaklarla taşnaklar e, işbirliğine gitme kararı kendi evet. aralarında yani işbirliğine gitme kararı alıyorlar. Ama e, gene biz bugünden bakınca biliyoruz ki çok geç bir karar oluyor. Ha diyeceksiniz ki daha evvel bunlar işbirliği içinde değil mi? Hınçaklarla evet. taşnaklar. Değiller. Hatta tam tersine baya bir kavga, kavga içindeler. halindeler. Kavga içindeler. E, İşin ilginç tarafı şu, siyasi ve ideolojik olarak baktığınız zaman birbirine çok yakın duran bir parti, sosyolojik tabanları itibariyle de birbirine çok yakın bir parti. Yani kavgalarının siyasi ve ideolojik bir tarafı hemen hemen yok. Ne kavgası bu? Bu liderlik kavgası. Yani Osmanlı-Ermeni toplumunun lideri kim olacak? Bu parti mi olacak? Şu parti mi olacak? Ve aralarındaki kişisel Anlaşmazlıklar, kişisel egolar vesaire e, şeyinde yapılan. Yani çünkü dediğim gibi ideolojilerine, tabanlarına, e, amaçlarına baktığınız zaman ikisi de sol sosyalist denebilecek İşte e, emekten tırnak içinde diyeyim onların söylemiyle işte emekten yana vesaire bir iki parti <gülüyor> ama e, net e, ve e, sert bir kavga içindeler 1900 işte 12-13'e kadar. Ha, bu şu oluyor. Hiç diyalog kurmadıkları anlamında söylemiyorum bunu. Hatta ara bulucular, iki partiden de olmayan ara bulucular zaman zaman iki partiyi bir araya, parti liderlerini bir araya getirip, yerel veya daha merkezi anlamda bir araya getirip bir ortak noktada buluşturmaya da çalışıyorlar. Ama bu çok sonuç vermiyor. Hatta seçimlerde nıçaklarla taşınaklar ortak aday çıkaracaklarına, taşınaklar iddiatçılarla, seçim iş birliğine gidiyor. Hınçaklar da hürriyet ve itilafla seçim birliğine gidiyor. Ve birbirlerini eleştirmelerinin önemli bir noktası da bu kurdukları ittifaklar. Yani taşnaklar, hınçakları, hürriyet ve itilafçılarla ittifak kurdukları için hınçaklar da taşnakları İddiatçılarla ittifak kurdukları için hain diye. Anne e, e, annes da <gülüyor> Şimdi şeyi de e, sizin teziniz de 1908 devrimi sonrasında Osmanlı Ermenilerinin sosyopolitik düşünce ve beklentileri. Evet, evet, diye, evet. Umut ve umutsuzluk arasında Arası. dediği bir alt başlığı var. Dediniz. Yani şimdi ne hangi tarihte tamamladınız doktor? Bu sene 2014 Şubatında. Yani hmm. 100 yıl sonra bakıldığında evet. çok nasıl böyle bir saçmalık yapılabilir diye insan öyle baktığı zaman şey olmazlık ve taşnaklı evet. tutumları açtığına evet. halbuki Ya şimdi O zaman öyle görünmüyor. O herhalde. zaman öyle görünmüyor. Tabii mesela yani, hınçaklar mesela taşnaklara diyor ki siz nasıl bu milliyetçilerle, Türkçülerle ...işbirliği yaparsın. yaparsınız. Taşlaklarda Hınçaklara diyor ki... ...Hürriyet ve İtilaf Partisi gerici ve... ...dinci unsurlar yönetimindedir. Siz bunlarla nasıl işbirliği yapabilirsiniz? Yani... E, ...hani... ...bu tarihden <gülüyor> de çıkarma falan krişesine... Evet. ...her zaman itibar etme ama... ...yine de... E, çok çarpıcı çok da, yani. da şey atılacak, yapan atılacak <gülüyor> bir durum... E, ...değil burada. Evet. Evet. Sonunda da herkesin altında kaldığı evet, muazzam aynen, evet. bir felaketle aynen, aynen. yani aynen. tarihi bir felaketle Hı -hı. de sonuçlanıyor. Hı -hı. Evet. Çok e, valla yani ders hakikaten e, o klişeye zaman zaman da itibar etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Evet. evet. Peki e, son olarak e, bitiriyoruz artık süremizi de tamamlıyoruz. Son olarak ne demek istersiniz? Ne sıkılışta? Ya ben şöyle... E, dediniz ya 100 yıl sonra bakılıyor bunca zaman sonra. Aslında o da ilginç bir durum. Şimdi Çünkü soykırım konusunda Türkiye'de son zamanlarda artan bir külliyat var. Ama dünyada dünya akademilerinde diyelim veya Avrupa e, Amerika Akademisi'nde aslında soykırımla ilgili çok geniş bir literatür var ve çalışmalar var. Ama şimdiye kadar kimse... Hemen hemen diyelim kimse yani birkaç isim son zamanlarda var çünkü. Ama bu uzun dönem içerisinde kimse bu soykırımdan bir adım evvelsine bakmak istememiş. Yani e, buraya na, hani Nasıl 1908 gibi mesela. üstelik hani soykırım diyelim ki Abdülhamit döneminde patlasaydı farz Mahal. Abdülhamit döneminde o bütün o e, 94-96 katliamlarının devamı olarak vesaire patlasaydı. Akla belki daha... Yani ilk anda akla yakın gelecek. Böyle bir şey için akla yakın geliyor denmez de... <gülüyor> Mantık yürütülebilecektin şimdi. Yani. Halbuki 1908 gibi... işte dediğim gibi... Umutların yükseldiği bir andan... Nasıl böyle... 3-5 sene içerisinde tepetaklak gidiyoruz. o yani Orası ilginç aslında. ve Dolayısıyla bu mesela... Dediğim dergilere vesaire... Hemen hemen hiç bakılmamış. Hiç... Bu adamlar yani Ermeniler, Osmanlı Ermenileri veya Osmanlı tabi e, daha çok aydın veya entelektüel kanaat önderleri dediğimiz kısmı tabii. Ne demişler? E, ne söylemişler? Bunlara doğru dürüst bakılmamış. Ben bunlara bakmak istedim ve hani şunun için çünkü çünkü soykırım sırasında ne oldu? Dünya diyeyim veya veya genel olarak biliniyor zaten. Yani e, şey olarak. Ama bir evvelsi ...zaman olarak bir evvelkisi bilinmiyor. Veya çok çalışılmamış. Ben biraz oraya bakarak... E, ...yani e, doğrudan soykırım dönemine... bakmaktansa biraz evvelsine... ...bakarak anlamaya çalıştım. Çok çarpıcı. Ee, tabii. Daha da üstelik... ...şöyle söyleyeyim. Daha da üstelik... ...tabii ki benim bakabildiğim... ...malzeme... E, ...var olan malzemenin... E, ...diyebilirim ki beşte biri... ...belki de altıda biri. Evet. Yani, çünkü... Yetişmesi gereken bir tez var vesaire belli bir yerde durmak lazım yoksa oradaki malzemeyi tüketmek için seneler lazım daha orada yapılacak da çok iş var aynı zamanda. Evet çok çarpıcı o annes kılıç daha çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz tehcir takdil ve soy kırım 1915-2015 hmm. tarihli perşembe konuşmaları kapsamında. O ne da Siz aslında tarihçi de değilsiniz. Sosyolog daha çok ve siyaset bilimci <gülüyor> misiniz? <Nesiniz? gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Yani ben akademik veya eğitim geçmişime baktığınız zaman ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü e, lisansım sosyoloji ve siyaset bilimi işte double majordu. Ondan sonra tarihte doktora yaptım ama sosyoloji bölümünde de e, ders veriyorum. Belki de böyle en geniş bir kapsamlı bakabilmek evet. açısından evet, bir avantaj evet, da evet, sağlayabiliriz. Yani evet, şöyle, hani söylediniz yani. diye şey yapayım. Mesela bu don, genelde tarihçilerin tezleri işte daha ziyade deskin, tanımlayıcı vesaire anlatıcı bir şey olur. Ee, benim o sosyoloji formasyonum bana faydası olduğu analiz etmedi o Evet çok teşekkür ederiz ben teşekkür bu şekilde bitiriyoruz bitirirken de her zaman olduğu gibi bir şarkı çalarak yapmak istedik bunu Eddie Rabbit diye bilinen aslında Edward Thomas asıl adı 1941'de 27 Kasım'da doğmuş bir müzisyene kulak verelim ona bir günaydın diyelim ve onun I Love A Rainy Night adlı parçasını çalıyoruz hepinize günaydın günaydın günaydın Well I love the rainy night. I love the rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well I love the rainy night, such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows Showers wash all my cares away I wake up to a sunny day Cause I love a rainy night Yeah, I love a rainy night Well, I love a rainy night Well, I love a rainy night Ooh, ooh Well, I love a rainy night I love a rainy night I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well I love a rainy night, it's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, place the rain on my lips, in the moonlight shadows. Put a song in this heart of mine. Put your smile on my face every time Cause I love a rainy night Yeah, I love a rainy night Oh, I love a rainy night Well, I love a rainy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 You know I do. Köszönöm,